dance of our flat. Modern Sabahlar. 103.4 Radyo 3'desiniz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Interstellar Bant yayınımızla karşınızdayız. Geçtiğimiz 6 hafta bize şunu öğretti. Büyük konuşmamak lazım Bant yayınlarda. Türkiye gibi özellikle günlerin saniyeler içinde değiştiği bir ülkede hakikaten de Bant yayın yapmak büyük risk ve aynı zamanda risk. O yüzden çok dikkatli konuşuyoruz ama güzel haberleri de içimizde tutamıyoruz. Gerekirse risk alacağız ve bu güzel haberleri sizlerle paylaşacağız. Aha onlardan biri diyoruz. O Vallahi zaman ve Fahir Dönmek istiyorum ben, müsaade edersiniz. Öncelikle bir günaydın. Günaydın, günaydın. Günaydın sevgili günaydın. Ve bugünün güzel haberi, salı gününden hissedilen hava sıcaklığı mıdır? Yemin ediyorum bugün cayır cayır yanacaksınız. Cehennemin kapıları açıldı. Adeta Ankara'yı bastı 21 diyorum bak insan evladı olan bir durum düşüyor. Sonra düşünür. mahcup olma. Her Interstellar yayınımızda mahcup olacak bir şey oluyor. Olmaz Oktay. Olmaz. Mahcup olacaksa da bundan olsun ya. Ya ha, vallahi yaşama. Biraz da hava durumu mahcup olsun bu gariban çocuk yerine. Yaşa be. <gülüyor> Yürü be, vallahi 21 derecelik hava sıcaklığı insan olan hakikaten insanlığını hisseder. Yanar hakikaten. Yanar, hakikaten içen içindeki yaşam coşkusu zaten gelmişiz Mayısın ortasına, değil mi? Zaten büyüklerimizin güzel lafı vardır. Zaten Nis yanıyor olmamız lazım da hesaplara yani, göre. Ankara yani. Büyüklerimizin lafı ne? Ee, Nisan-Mayıs ayları gevşer gönül yayları, hakikaten ya, e, aşk mevsimi. Ya tomurcuklarını vermeye başladı. Artık onun da meyvesini yiyen yer, yemeyen bakar. Herkes diyor ki kayısıyı çok bağlayacağız. Ağaçların üstüne, çiçeklerin üstüne kar düştü ama ya filizlenen aşklara ne olacak hiç kimse ondan bahsetmiyor birbirini tanımaya tanınmaya başladılar tam aşık oldular hop kar hop soğuk e nasıl olacak o da o etkiler aşk. değil mi Tabii. Tabii canım, bütün ilişkiler altüst oldu taban fiyatlar falan hep değişti Oktay patates olmuş 5 lira aşkın tomurcukları kaç liradan gidecek zannediyorsun <gülüyor> korkunç rakamlardan bahsediyoruz sevgili dinleyiciler güzel haberlerimizden bir tanesi buydu Tabii ki kötü şeyler de olabilir biz yayında konuşurken bir şeyler olmuş da olabilir mesela Oktay Demirci acaba şu anda e, bank Ceyimizde bizim de birlikte ama Cuma sabah biz onu e, tatlı hatıralarla mı anıyoruz yoksa başında saat mi tutuyoruz? Ne zaman evet. Falan diye. Çünkü yani şöyle, en kötü durumda olan sensin aramızda. En kötü durumda olan ve toparlayamamış olan benim Cuma'dan bu yana. E, gerçi şöyle bakınca hani üç gün dört gün çok uzun bir süre değil bu tip yani etrafta. Y yaygın olan, salgın olan virüsü düşünürsek, herkesin ne kadar süre hasta olduğunu düşünürsek ama e, yine de cuma gününün kaydını alıyoruz. Belki de hakikaten ben perşembe günü size veda bile edemeden roketlemiş olacağım. Ozan istersen vedanın olsun veda yapayla şarkı olsun ya geçeceğim. hakikaten vedalar asla tükenmez. Yeniden merhaba demek için bir hoşçakal gerekir diye senin hoş bir lafın vardı. İstersen önce onu et, arkasından da son şarkısı. Oktay Demirci'nin sevdiği şarkılar. Mesela... Şöyle yapalım o zaman. O ona sen rezerv koymuş ol, o veda ama. Eğer ben roketlemiş olursam sen o şekilde veda edersin. Ben yine şöyle veda etmek istiyorum. Sevgili dinleyiciler çok da aceleye geldi. Size veda bile edemedim ee, cuma günü. Çünkü perşembe günü roketleyeceğimden benim de haberim yoktu. Bu arkadaşların da haberi yoktu. Ee, yani bir sonraki yaşamda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın Sıradaki şarkıyı roketlememiş tüm insanoğlu ve beşerler için. Tüm yaşayan insanlar var. Yaşayan, çünkü yaşayan insan olmayıp da yaşayanlar da var. Tabii Kusura bakmayın sevgili dinleyiciler. Bunlar da son laflarım olduğu için çok heyecanlıyım. Toparlayalım. Çok heyecanlıyım. Tüm sevenlere ve o sevgilerinin üstüne kar yağmış olsa bile sevgilerini devam ettiren merekense sıradaki şarkı bogdan samapla bogdan samapla modern sabahlar. 103.2 Radyo Otur'esiniz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili severler. Şimdiki sohbetimiz gerçekten de çok sarsıcı. Hepimizin hayatı bir kez daha sorgulamasına neden olacak bir gelişme. Evet Oktay. Söz sende istersen sen bahset durumdan. Ee, ya bir dakika Oktay'a hemen Buyurun. söz vermeden önce hepimizi heyecanlandıran bir şey. Çünkü içimizden birisi bir şey yaptığında, bir şey elde ettiğinde bir şey aldığında diğerleri de ne yapıyor ona? Özeniyor, kıskanıyor. Doğru. Adeta bir hassizlik ruhumuzu sarıyor ama iyi anlamda bir hasislikten bahsediyoruz. Onu Biz yeni, de onu aşabilir miyiz, miyiz? diye bir cesaret buluyoruz kendimize. Biz buna ne diyoruz? Moral motivasyon. Moral, moral motivasyon veya gıpta diyoruz gıpta. biz buna. Gıpta, gıpta, gıpta. gıpta, gıpta, gıpta. Bugün Oktay Demirci'yi gıpta ediyoruz. Neden ki? Çünkü Oktay Demirci önümüzdeki günlerde yani yayınınızın ol yani, Ne diyor buna? Cuma günü. Cuma günü <gülüyor> Kafa bir hesapla Cuma günü. Yani bugünü... E, Okta Bey, ben bir seyahate çıkıyorum. Evet. Ee, bir şey ister misiniz diye e, Korna basan, ay pardon. Bir şey ister misiniz e, benden? Çünkü ben İzmir'e gidiyorum arkadaşlar dedim. Böyle e, e, baktılar. Böyle baktılar. Dur dediler. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler sizlerin de bir isteği varsa e, Perşembe gününe kadar bana iletirseniz <gülüyor> e, hepinizin isteğini tek tek yerine getirme şansım olur. Ha ama Perşembe gününden sonra. Saat 23'ten sonra herşambe yani 16 Nisan 23'ten sonra bana iletirseniz yapacak bir şey yok. Ama e, sizlere tabii ki bir ayrıcalığım var. Bu dakika itibariyle söylerseniz Ege Ben faim, bir şey isteyebilir miyim? Hazır İzmir'e gidiyorsun. Evet. Ahir ömrümde bir şora şu... yoluyla gitmiyorum. Afyon'dan falan bir şey isteyeceksen Fare yok. Hiç kusura bakma uçakla gidiyorum. Oh, seni, çılgın. <gülüyor> seni çılgın, seni çılgın, seni çılgın. Madem uçakla gidiyorsun, uçakla da döneceğini ben tahmin ediyorum. Ee, bana... Bir sözü vardır zaten. Uçakta giden uçakta döner diye. <gülüyor> Dönmezse zaten hiç gelmemiş. Hiç gelmemiş demek. Ki. Ee, boyoz istiyorum ben. çok isteme Fahir bak. Ben boyoz hastası bir adam olarak ben bile istemiyorum. Yani. Tadı kaçıyor Fahir Çünkü onu taze bir... Bir gün gideriz İzmir'de beraber bizim evini oradaki fırında yeriz. Çünkü bu sefer sen boyozu şey diyeceksin yani. Gerçek boyoz yememiş olacaksın. Boyozla ilgili yorumunda bir şey olacak. Sen yememiş... Olman lazım ya. Ya Yemedik Ankara'da var boyoz satan yer. İşte onlar da mesela beklemiş boyozlar oluyor genelde. İzmir'den donmuş oluyorlar. Yani belki yapıyorlar. Belki taze yapıyorlardır burada. Yapıyorlar, tutturamıyorlar. Ertesi gün, ertesi gün falan 3 günde satıyorlar boyoz. Hepsinden yatırıyorum zaman. Çok acılar çekti Boya Ege. Ne kadar enerji <gülüyor> enerjisi çekilmiş adamın ya. Ne isteyeyim? Çağla Badem mi isteyeyim? isteyeyim Çiğdem getireyim sana Fahir. İstemem, istemiyorum. Çilem Çilem istemiyorum. 40 yılın başı boyoz istedim. Onu da istemiyorum. Andaç getireyim, andaç. Andaş getir bana Yıllık Ha Onu benim bir şey buldu ya Annem ya. <gülüyor> Tamam, tamam. Bak. Çok, çok şey. hoş Sana o da, da ge gemrek şey. getireyim Fahir Ne istedin sen? Andaç Kumru istemen daha mantıklı olabilir Bak o birkaç gün daha dayanır Onu hem de tavada fıt fıt yaparsan Kumru da şey olur Fahir İstemem hayır. abi yani Benim canım bir istedim Onu da istemiyorum Tamam abi Sen ben getireceğim abi sana Ya ve... da bana kemer altından bir şey yap. Terlik al Terlik Kemer altından mı? Kemer altına ineceksen bana da bir ünlülerden birinin vesikalık fotoğrafını alırsan sevinirim. Ege'nin meşhur bir Sana andaçı getireceğim. Daha ne istiyorsun artık ya? Hep bana hep bana. Bir tane andaç tamam işte. Kaç yılında mezun oldun sen? Ben 93 yılında mezun oldum. Tamam sus. <gülüyor> Ama Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. <gülüyor> tamam onu getireceğim. Fahir sana terlik mi istiyorsun? Ben terlik istiyorum. Kemer altından... Tek, tek mi çift mi? Çift. 44 numara <gülüyor> Terlik isteyen adama sorulacak en son soru Bana da güzel kot mont bulursan Bak hala bir şey istiyor Ama ya. bana şey güzel misafir terliği yani böyle şey Özel günlerde giyeceğim bir terliği Miflonlu mu olsun içi? Yok miflonlu zaten İzmir'de müflonlu terlik mi satılıyor ya yani? İzmir'de biz müflona vafişli <gülüyor> <gülüyor> Niye müflonlu giyiyorsunuz ki <gülüyor> yani Hayır var ya Müflonlu terlik var İzmir'de sonuç İznirli, olarak... İzmirli müflonlu terliği harcıyor. Sonuç harç. olarak Fahir çok üzülürüm. Sen bilmezsin kemer altından alışveriş yapan herkes İzmir'de yaşamıyor ki. Alıyor mesela uşağa gidiyor. Al. Ama çok <gülüyor> mantıklı abi. Alıyor mesela afyona gidiyor. Al. Alıyor mesela kemer altından aydın'a gidiyor. Bu örnekler uzayacağa benzer. Mesela alıyor kemer altından. Ooo uzak. Büyük düşün. Ooo balık kesere gidiyor Fahir. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. İlk saatimizin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Sevgili dinleyiciler daha önceki haftalarda söylemiştik. Bu saatteki anonslarımızı biz programımızın daha doğrusu kaydımızın sonunda alıyoruz. O yüzden ilerleyen dakikalarda ne konuşacağımız konusunda çok net fikirlerimiz var. Ee... Her sözümüzün arkasındayız ama hepsinin arkasında aynı şekilde durmuyoruz. Kimi de böyle duruyoruz, kimi de dimdik duruyoruz, kimi de böyle... Anlıyız. Kimi de biraz ezik duruyoruz. Oraya şans eseri gitmiş, Yo, ben burada duruyordum zaten falan gibi duruyoruz. İsterseniz şöyle bir genel değerlendirme alalım programımızla ilgili. Vallahi programımızla ilgili bu haftanın haberleri biraz, ee, biraz yani şöyle söylemek gerekirse... Açık yüreklilikle, yabancısı yok herkes dinleyicimiz... Ee, onlara da bir kez daha günaydın diyelim. Bu haftanın haberleri biraz <gülüyor> biraz sıkıntılı. Yum, Yumuşatmaya mı çalışıyorsun Fahir? Tekrar tekrar günaydın dedik dinleyicilerimize. Belki Bence o... haberler değil biz yani Oktay zaten bir ayağı çukurda. çukur'da benim bir ayağım çukurda. Bir ayağı çukurda kolunda da serum var yani. Bokette yani. Yeni bir dalgaya yakalanmış gibiyim şu an itibariyle. Nasıl? Yeni bir hastalık dalgası Geliyor sanki vücuduma çarpmış gibi sabahtan beri öleyim ee, Fahir ...gidip gelmiş... ...yaşamı coşkusunu şu anda hissediyor ama... ...o kirli geçmişi onu bırakmıyor... ...o yüzden e, mikroplar şu anda... ...asılı bir şekilde yayınımızın tepesinde... E, ...ama şu da var... ...sağlıkla ilgili önemli konulardan bahsediyoruz... Var. hem ama... E, fiziksel hem de mikroplara karşı vücudumuzun nasıl mücadele edeceği konusunda. Yok bütün olmamız gerekiyor, değil mi Ege? Onu Olmaz. söyledik biz. Onu söylemediysek ben söylemediğimizi hatırlıyorum. Eee ilerleyen yek kadar... olmamız gerektiğini düşünerek dinlesinler. Evet, yek vücut olmamız gerektiğini söylemedik. Onu bir kez daha not etsinler bir kenara. Onun dışında uzunca bir süre etrafında dolanıp giremediğimiz bir gök taşı konusu var. Çok önemli. Dinleyicilerimiz dikkat dinlesinler. E bir uyarıdır an. işlerini güçlerini ayarlasınlar göktaşı e her an herkese çarpabilir o yüzden aman dikkat diyoruz hasta hasta halimizde herkes birbirini uyarsın diyoruz onun dışında bir de şey var bir e, benim... of tronsut başladı biliyorsunuz evet doğru games of tronsutla ilgili evet, e, önemli değişik. bir dosyamız Öne önemli değişik bir dosyamız bir dosya. var önemli bir dosyamız var sonra işte özel bir telefonun özel bir uygulamasının serisi hanımefendiden bahsettik benim içimde ukde olan şey bir röportajı vardı. Biz aslında o röportajdan Hı -hı. yola çıkarak bu konulardan bahsettik ama bunu keşke canlandırmasını yapsaydık. Ha, bu da içimizde evet. bir ukti olarak kaldı. Aslında band yayın olduğu için onun ukde olarak kalmasına gerek yok. Yani şöyle bir yarım saat telefonumuzda onu yapıp yapabiliriz ama içimizde ukde olarak kalmasını <gülüyor> tercih ediyoruz <gülüyor> Bence de <ukde> olarak kalsın. <gülüyor> Belki, <gülüyor> Belki haftaya şey yaparız. Olmaz mı? O da bize bir Eğer ukde olsun. Eğer ölmezsek Sağ kalırsa hafta belki. Ay bu hafta anca çok ölümden bahsettik sevgili dinleyiciler. Hayırlısı, hayırlısı. Zaten her şey insan için yani yapacak bir şey yok. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bodan sabah 103 TV Radyo'da sizler moder sabahlarda yeni bir saat başladı. Radyoların başındakilere günaydın diyoruz. Cuma sabahı Van'de yine ya karşınızdayız bir kez daha. Havanın güzel olduğunu umuyoruz. Ona göre konuşacağız bizde. Hoş geldiniz efendim bir kez daha. Hoş bulduk. Zaman. Günaydın. Günaydın. Merhaba Ankara. Merhaba sevgili dostlar. Evet Bant yayınımızda olduğu gibi hemen gündeme yani Salı gününün güncel haberlerine bakıyoruz. Buyursunlar efendim. <gülüyor> Aa, evet, geçen hafta biliyorsunuz özel bir telefon markasının özel bir yazılımı konuşmaya başladı. Ama nasıl konuşmaya başladı? Şakır şakır Türkçe ileri geri konuşmaya. Türkçe konuşmaya başladı. Türkçe. Evet, Allah, Türkçe konuşmaya güzel. başladı. Siri. Siz ee, başladınız mı telefonunuzda Siri ile konuşmaya? Ben henüz Türkçe konuşanını şey ettirmedim. Ee, Yükletmedim. Kalın kıskanır falan gibi. <gülüyor> yani. Didem. Önce Didem konuşacağım. Uzun uzun. Ondan sonra. Çünkü bir hastalık girdi biliyorsunuz araya. Aa, ona da vaktim olmadı konuşmaya. Yani evet. ben ona biraz temkinliyim. Çünkü daha önce araçlarda kullanılan bu şey cihazları var ya. Yol, Aa, ne neydi yol? onu bileceğiz. Navigasyon. Navigasyon. navigasyon. Oktay'a gidiyor evet, bütün puanlar. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> navigasyon olabilir ya da UPS. Ha, UPS diyor. Alakası ee, yok. Yani. Ya da USB olabilir. Aa, neydi ya? ya? Navigasyon, navigasyon. Navigasyon diyor. Ya GPS onlar da yani. konuşuyor doğru sağdan 200 konuş... metre sonra sağa dönen. Buradan zaten. sola dön. 100 metre so, sola dön. Az dönün. önce konuyu kapattınız ama navigasyon. <gülüyor> navigasyon. Teşekkürler. Ee, orada ben zaten zaman içerisinde bir şey olduğum için e, yıprandığım için. Müzik mi oluyorsun sen ona? Ama yani. onlar çok mesafeli ve yani sırf görev bilinciyle konuşuyordu yani. Olur mu canım şu bir kadın sesi bulmuşlar. Onun da, erkeği benim de var. Ben erkek pek erkek tercih etmiyorum. Yani şu, şu da olsa sonuçta söyledikleri belli değil mi kadın? E tamam işte 100 metriyelerden sonra buradan döneceksin. Dönmedin. Böyle bir de samimiyetsiz samimiyetsiz. Sen şeye gıcık oldun anladım ben. Ee, yani böyle emir vermesi gibi. Emine, şey, hem de yolda yani şuradan gideceksin buradan gideceksin falan hiç gibi demesi. Hiç sevmediğim şey o yüzden böyle bu tür cihazların benle konuşmasını her zaman İngilizcesini dinledim mi hiç? Valla biz düz lise mezunu olduğumuz için, hatta Hayır, şöyle söyleyeyim şey nasıl önce. lise elledimdik ee, lise mezunu olduğumuz için. Bu ben lise mezunu olduğunda da inanıyorum. <gülüyor> aşk olsun neki, aşk olsun. Yani bak burada benim üstüme bir oynama var. Ee, o zaman ben programın geri kalanını senin Anadolu Lisesi'ne e, nasıl girdiğini hepimiz gayet hayır, iyi biliyoruz. Fahir bu en son yaptığın dümdük var ya He. onu geçen akşam ben televizyonda izlerken şey diye izledim. Şu anda Fahir bunu izliyorsa <gülüyor> bu reklamı ne kadar mutlu oluyordur şu anda. Her her şey... Ne olduğunu bilmiyorum ya oğlum. Aa, Reklam ya. canım bu. Bir ha. tane... Özel bir reklam. Sen özel hiç marka reklamı, vermiyorum. E, orada şöyle. Öyle yüzüne, e, yüzüne, böyle dimdik, hele dimdik. Ege niye soruyorsun şimdi Bak yaptırdın anlatacak. üst üste şey oldu yani. Ege sen de ne, ne? bir televizyon izliyorsun, ne bir maça gidiyorsun. Hiç sosyal e değilsin yani. Eleştirilen şey mi? Kürt çocuklarının otantik unsur olarak kullanıldığı reklam... Aa, öyle bir, bir eleştirim mi var? Ha, Onu ha. da ben kaçırmışım ama evet olabilir. Yani, olabilir. Olabilir, Evet aynen o aynen o aynen. Tamam. Müsaade ederseniz döne, dönebilir miyim Siri'ye Siri'ye dönelim hakikaten Siri diyoruz Siri diyoruz ama Siri dümdüz konuşuyor değil mi kadın erkek seçimi yok İşmeli Tabii, evet. kurnaz veya e, mesafeli falan diye bir yok Hayır öyle seçemiyorsun navigasyondaki gibi yol gösterme cihazı ama Ne o Türkçesi ya navigasyon Türkçesi ne Yol gösterme cihazı ne ya? Navigasyon e, bu kadar cihazla bitmesin diye herhalde navigasyon dediler onu. Navigasyonun Türkçesini bulamadık mı? Var mı bir şey ya? Harita harita yolu. Yok canım öyle bir şey değil. Haritaç. Değil Haritaç mesela. Güzel bir şey bulalım. Ona, ona bir şey bulalım. Geldim. Onu TDK'ya şey bırakalım bulalım. onlar bir şey bulurlar. Ama oradaki gibi değil. Ee, tek bir seçenek var. Bir kadın. Hı -hı. Bir kadın sesi. Ve ee, tek bir tondan konuşuyor. Anladığımız kadarıyla. Ama güzel de bir konu. Bu Türkçe konuşan tek bir e, tondan konuşan bu kadın kim? İşte onu bugün masaya yatırıyorum. Siri'yi seslendiren sen, kadın. Siri'yi seslendiren kadın. Ben İngilizce kadın. Siri ile birkaç defa konuşmuştum. Evet. Ne dediğin anlaşılmıyor gibi böyle mesafeli bir cevap vermişti. Nerede onu söylerse o ters olur. Anatolian High School dedin mi sen? Dedim. Anlamadı mı yine de? Andan söyle işte. Yedek ye list falan dedin mi? Tianol derim söyledim. Olmadı. Yedek list Yedek liste En mi? azından yedeyi anlamış olması Çünkü lazım. Çünkü ben bugüne kadar yabancılara kendimi hep ifade edebildim bu kadın anlamıyor yani. Türkçe hiç de anlamazsa o çok büyük şey olacak. Vallahi ben hiç ha haz etmiyorum yani bir de üst tondan konuşuyor. Bir de adını niye Siri koymuşlar? O da benim için. Yani yabancısının adı da mı Siri? Siri hep siri. onun oldu. adı. Siri. adı siri. Siri, siri, siri. Ya televizyonlarda bile böyle şey var ya. işte hani e, yok sinema moduna geçiyor. Senin evet ama çok konuşan aletim var. Evet. Fahir. Benim evde telefon te telefon diyorum. Ya televizyon evet, konuşuyor onu bile. Çok konuşuyorum ama ya Fahir. Yok onda sen konuşuyorsun o ...senin konuşmana göre bir şekilde hareket edeyim. Sen onu çok kullanmıyorsun değil mi? Çünkü o köpek seni bitirdi. Yani hiç komutlarını dinlemeyen köpeğin evet. daha sonra bir şeye lafla şey yapamayacağını şunu değil mi? Sen hep bir şey şaşkınlıkla bakıyorsun hangi köpekten bahsediyorsun? Şu anda e, Köpeği hatırlıyor musun? Mabel'e geçildi anladığım kadarıyla. Mabel'de değil mi? Mabel gel buraya. Gel oğlum tamam da gel buraya Siri'den Fahir'in televizyonuna geçtik Fahir'in televizyonundan anlamadığım bir şekilde Mabel'e yani Fahir'in canlı köpeğine geçti Fahir'in köpeği Fahir'i hiç anlamıyordum Televizyonu Belki de ben kendimi yanlış ifade ediyordum Fire. Onu da bilmiyorum televizyon da mesafeliydi o yüzden Siri'ye karşı da bir şeyi var şu an Ben onu anlatmaya çalışıyorum Anladım onu da Mabel'in acaba şey mi Köpekler de mesela belli frekansın altlarını duyabiliyorlar Diye bir şey var ya ...belli frekansın üstlerini duyamıyorlar... ...çünkü çok bağırarak konuşuyordum. Fahim sen Mabelle... Vallahi Acaba ondan bağırdığın için mi duymuyordu? Herhalde Hayvan. o da böyle bir yanlış... ...yanlış üst üste yaptık bütün yanlışları... ...belki yani. de bir bekar yaşamı röportajında... ...Mabelle poz vermediğin için olabilir mi Fahim? Olur mu bir canım nasıl Mabelle mesela, poz mesela poz mesela poz var, var mıydı? Dergilerde benim var bu canım, Mabelle fotoğraflarım ...Mabelle fotoğrafları, Mabelle fotoğrafları var Dönemin. evet... Meşhur dergilerinde. Bir David Bowie'nin fotoğrafları zaten o köpekle fotoğrafı çok meşhurdur. Bir de Fahir Öğüncü'nün Mabelle fotoğrafı. Vallahi Sen nasıl unutursun ediyorum. bunu ya? Doğru doğru ben yani, Lütfen. Yapayım. Dönebilir miyiz Siri'ye? Siri'ye dönelim. Siri'yi seslendiren kadın. Ve Gel şu anda stüdyo konuğumuz Siri'yi seslendiren kadın. Hoş geldiniz. Yelda Uğurlu. Hoş nasıl? geldiniz Yelda Hanım. Bütün cümleleri mi seslendirin? Ben hiç kullanmadığımdan da bilmiyorum yani. Fix bir cümleleri onun yoksa böyle ana sesleri verip şey mi yapmış? Ana sesleri vermiş herhalde. Stüdyoya girmişler. Ee, ondan sonra e, işte bir takım kelimeleri seslendirtmişler bu hanfendiye Ve bilmiyormuş e, Yelda Hanım Siri olacağını. Bu sesin Siri olacağını bilmiyormuş. Bir arkadaşı uygulama kullanıldıktan sonra. Yelda. bu Ama çok garip değil mi ya? Çok garip. Telefonu evet. bir açıyorsun. Aa Siri gelmiş bir deneyelim. Merhaba. Merhaba. Aa Yelda. Kız ne işin var orada senin? Bir de öyle de değil. Bir arkadaşı beni arayarak Siri'nin sesi senin sesine ne kadar çok benziyor dedi. ...deyince... A -a, ...acaba Siri'de kullanmış olabilirler mi o sesimi falan filan diyerek... ...ondan sonra bir bakmış... ...bu ses benim sesim demiş... ...kendi kendine yer ağanın... ...ondan sonra... ...sonra ona, olaylar olaylar... olaylar, olaylar. ...valla konuşan aletler konusunda hepimizin temkinli olması lazım... ...yani konuşuyor... ...tamam... ...bir de seni dinliyor ne kadar dinliyor... ...anahtar kelimelerini seçiyor... ...laflarını kaydediyor mu... ...bana böyle böyle konuştu diye sen telefonla konuşuyorsa şuan... Pelin'e demedin Ben şimdi Android'çi olduğumdan ben içim rahat. Yani bizde öyle bir durum yok. şimdi. Sen televizyonla konuşuyorsun belki kaydediyor. Hop misafirler gelecek. Belki senin gıybet ettiğin insanlara hop orada lafı taşıyacak. Bir Burada. de yani kadın olmasa da... sıkıntılı bence. Çünkü cep telefonunu cebinde taşıyorsun. Yani bir hanımefendiyi orana burana...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 ...laf mı diye değil mi? Evet. Kadına bakıyorum ne... ...yani ne diyor bir diye. Gerçi orama burama diye. yakın adam da istemem ben. Ben de istemiyorum abi ben ya istemiyorum. Cemil Keşke robotik bir ses yapsalardı... ...insan teknolojiyle daha haşerineşir olduğunu Vallahi istelerdi. Valla şimdi röportajın devamını okuyorum da... E, ...enteresan, yerde yani Hanım şey demiş... ...çok sıkıcı bir 4 hafta geçti... ...4 hafta boyunca seslendirme yaptım... ...harf harf okudum, cümleleri yanlış ve doğru şekilde okudum... ...ve bilmiyordum nerede kullanılacağını... Ee, 6-7 ay boyunca sesim analiz edilmiş ondan sonra hayatımın en sıkıcı dönemiydi falan demiş ee, sonra şey diye uyarmışlar mesela stüdyodayken bu sıkıcı zamanlarına bir de bu uyarılar e, girmiş hanımefendinin ee, şey çok şu anda çok duygulu okuyorsun duygusuz oku insan olmanı istemiyoruz falan diye uyarmışlar insanlıktan çıkarmışlar 4 haftada Gel daha insan oluyorsun baştan alıyoruz diyerek böyle baştan almışlar kadına da hakaret çok iş verisin biraz düz ol yani ben... Sen de karışıyorsun kadın karakterine. Evet yani Yelda'yı aldıktan Yelda çıkardı. Acaba Yelda... çok para istemesin diye mi Siri olacağı söylenmedi kadına? O da olabilir. Söylenmemiş çünkü. Şey diye uçakta metroda falan kullanılacak diye düşünüyordum ben. Öyle bir şey demişler. Valla benim öyle bir tercihim olsaydı senin sesini tercih ederdim. Egeciğim bu daralma gücenme. Benim sesim mi Evet. Böyle bir ımıl ımıl. Zaten geçtiğimiz günlerde bir dinleyicimiz de yazmış. Böyle oktayın sesini duyduğum zaman sabahleyin böyle bir sabah sabah. İçim şey doluyor diye. Huzur doluyor diye. Ben böyle insanda... Güven e, arıyorsun sen de yani Bir huzur arıyorsun. Bir şey, bir sakinlik, bir dinginlik arıyorsun. Yalnız hiç kusura bakma Fahri. Yani ben e, benim sesime alınırken Oktay insan oluyorsun. Baştan oluyoruz dedirtme. Bir de madem Oktay'ın sesi sana bu kadar huzur veriyor. Bir bekar yaşamı röportajında niye Oktay'la bir poz vermedin? Ya e, bekar, yaşamı bekar yaşamı abi. Bekar yaşamı. O belli. zaman yani farklı anlaşılır. bekar yaşamı. Valla bilmiyorum. Bu daha çok tartışılacağı benzer sevgili dinleyiciler. Daha çok kendi içinde tatlısır <gülüyor> zıragesen <gülüyor> Çok para aldınız mı? Hayır. Orada nokta koymaya çalışmıştım. Yani. Nerede? Az önce. <gülüyor> bir daha koyarsın. dur ya bir dakika. <gülüyor> çok para aldınız mı? Hayır. Ne kadar aldınız? Sözleşmeye göre miktarını söyleyemem diyoruz. <gülüyor> para Bu güzel sonuçta size, <gülüyor> size çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.1 Radyo Tünesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Haberler, haberler, haberler buyursunlar. Ee, bir kez daha dinleyicilerimize Interstellar yayınına hoş geldin diyerek isterseniz gündeme hemen bakalım. Bugün Oktay Demirci'nin e, vermek için çok çabaladığı ama... Bugün bizim... dediğin 17 Nisan mı falan? Evet 17, 17 Nisan'dir. Hayır 17 Nisan değil. Bugün çünkü 14, 14 Nisan. Nisan. Ha, bugün 17 Nisan benim bahsi Interstellar gece... yayınına göre 17 Nisan mı? Tamam okey. Okay. Gerçekten dediğim... mi? E, benim... Geçmişe gönderme yapıyorum, geçmişe kanca. 14 Nisan tarihli yayınımızda Oktay Demirci bir haber vermeye çalıştı ve biz... Ağzına tıktık tık lafı. Duyarsız kaldık, Hak konuyu değiştirdik, şekilde. ilgisiz, dinlemeyen, seviyesiz, bayağı, basit, aşağılık birer yayıncı haline gel. Çok iyi fark ettin bunu Fahir. Ve yine sabote ediliyor şu anda. Evet fark çöpe attığı o şişenin çıkardığı ses. Zincileme isim tanıması. Ve resmen duyargaların kırmızı kırmızı oldu Fahir. Fark ettin mi bilmiyorum. Ee, evet. Bak. Duyar duyargalarını buradan hakikaten fark ediyorum özellikle. E Col tırkanım. Kol duyargaları. Evet. Şimdi hemen o haberi ben. E Oktay Demirci'ye ithafen e tüm dinleyicilerimiz de çok istek haber olarak geldi bu hafta Nasa, boyunca. Nasıl ile ilgili ilk önce şunu sormak istiyorum ben. İşe alım haberi değil mi? Faiz doğru evet, atıyorum evet, evet doğru. NASA Amerika'da Dışişleri Bakanlığı'na mı bağlı? Yok şehirde ne olacak Dışişleri Bakanlığı'na mı? Da... Yani bence dışişlerine bağlı olması gerekmiyor mu? Bakalım. Amerika'nın dışında dünya dışı hatta. Belki özerktir. Valla ayrı bir şey olabilir. Galiba direkt orada başkana bağlı. NASA benim Nasıl bildiğim bu? kadarıyla. Yani Bence ya. dışişleri bünyesinde olsa daha mantıklı olurdu. Ee, NASA'da pozisyon mu açılmıştı öyle bir şey mi? Evet ya ama tabii şimdi demokratlar geliyor, hep bütün demokratları dolduruyorlar. Cumhuriyetçiler geliyor NASA'ya, hep cumhuriyetçileri dolduruyorlar. Orada da bir kadro fazlası var. Detroit'liler. Evet yani Detroit'liler zaten NASA'nın adeta her tarafını ele geçmiş. Kantininden otoparkına, affedersiniz, e, yemekhanesinden, e, çamaşırhanesine kadar hepsinin soyadı neredeyse simit yani teşekkür ediyorum Detroit'te. Sıklıkla rastlanan bir soyadıdır. Ee, sen herhalde kontrol ediyorsun nokta Nereye Amerikan, bağlı olduğunu bulmaya çalışıyorum. Evet, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi parantez için NASA 70 gün sürecek bir deneye katılacak adaylara nakit, takırt yani hatta şöyle derler. Haşırt. Haşırt. diye 48 bin lira ödeyecek. Gayet ee, güzel para. Dolar kurunu vermek istemiyorum çünkü farklı rakamlar gözünüzde. 18 bin dolar diyeyim siz ona göre hesabını yaparsınız. Peki bu mesaili iş mi yoksa bu 70 gün boyunca bir yerde miyiz? Valla bayağı mesa mesailerim gitmeli gelmeli değil. Kalmalı özellikle. Ee, şöyle diyorlar. Aranan özellikler sağlıklı olmak ve Amerikan vatandaşı olmak. Ee, keşke Green Kartları falan da kabul etselerdi. Benden geçiniz. Benim beynimde tümör var. Amerikan vatandaşı değilim. Özbe be öz Türk'üm. İyi geçin. Bu çığlığı başkan Hilary'e kadar uzandı yani öyle söyleyeyim. Hep ileri başkan değil bir. ikincisi belki işi alamadın ama pek çok kazanımın oldu bu anonsunda. Teşekkür ederim. Tebrik ederim seni. Ne yapacaksınız bu paracıkları alacağız da ne yapacağız diyenlere 10 hafta boyunca bir diyet programına tabi tutulacaksınız. Diyet. İstedikleri evet. diyet miymiş? Evet. Saniye saniye sizi takip edecekler. Ne diyeti ama? Karatay diyeti. Sabahleyin önce kalkıyorsunuz yerçekimsiz ortamda tereyağı, yumurta ama tabii şekerden uzak duruyorsun. Çünkü şeker nedir? Zehir. Zaten uzay gemisine şekeri koyma, ekmeği koyma. Karatay dünyanın en mutlu insanı olur yani. E, tabii ki. E, yer İster çekin... istemez Karatay. E, ya da şey diyeti de olabilir. <gülüyor> Neydi bir tane daha vardı bunların. Atkins diyeti diyesim. Atkins diyorum. var, Dukan var. Dukan var. Çok var. Falanlar var filanlar var. Bir de tabii ki olmazsa olmaz Sibelcan diyeti. E, Yerçekimsiz ortamda e, egzersiz yapan astronotlarla egzersiz yapmayan astronotların arasındaki farkı. Aslında egzersiz yapmayan astronotu en güzel ben orada gösterdim. E tabi bence de yani hiç, belki kafanda tümör var. Egzersiz Belki egzerli. Amerikan vatandaşı değilsin ama. Egzersiz yapmamış vücudu yani 40 yıl boyunca temel hayat gereksinimleri dışında herhangi bir şey yapmamış vücudun en güzel yaşayan örneği. Vallahi temel gereksinimler deyince insanın aklına da zaten son derece temel şeyler geliyor. Kapı gelir. açmak, yürümek, evet, bardağı yemek, kaldırmak. Içmek, e, falanlar içmek falan var niye Bir şey soracağım niye egzerli şey mi? kimse tepki vermedi abi yayında? Ee, abi onu yayın sonrası konuşuruz diye ben yayın sonrası... Abi ben hiç duymuyormuşum Oktay. Duysaydım şu anda yüzüne bakamazdım böyle rahat. Oktay dilşinden bile e, şu anda yüzüme baktığın için bu cümleyi kurduğum belli. Şey Şunu mu yaptın? Egzerli, İki egzersiz. Evet. Tam oh. tersini yaptım. Tab oh. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten duyulmadı mı? Yapmadı. Yapmamış olabilirim duyulmadı. Yemin ediyorum Oktar inşallah. şu anda bayağı yani Interstellar yayınıyla şu anda dünyanın dört bir tarafında. Dubai'den, Alaska'ya, yukarı çık, e, Sinop'tan, Merzifon'a kadar e, çeşitli yerlerde duyulma imkanına sahip. Şimdi deneyin ilk aşamasında seçilen kişiler kaça ayrılacak? 3, 5, 3'e? 8, 2'ye mi? 16'ya. <gülüyor> 2'ye. <İkiye>. Bravo. 2'ye. <gülüyor> Seninkini de kabul ediyorum. Çünkü 16'da 2'nin bir katıdır. Doğru. Ee, iki ayrılacak. Ha, teşekkür ederim. Bir grup ederim. düzenli egzersiz yaparken... Diğer grup, grup ne yapacak? Düzensiz egzersiz yapacak. Egzersiz yapmayacak, yapmayacak da diyelim. Ne i̇şte egzerli egzersiz. o. Şimdi e, bu tesise götürülecek. Bu sefer duyuldu. <gülüyor> <gülüyor> tesise mi götürülecek? Tesis e Spor tesisi mi? Tesislere gidiyoruz. Siz? <gülüyor> Biz sosyal <gülüyor> tesis, tesis mi? NASA'nın sosyal tesisleri çok güzelmiş. Duydunuz mu onun? Tabii Kampları var onun. Yaz kampları. Yemek falan... Çok, hem fiyatı çok uygunmuş. Tabii canım. Üç ben sana sana kişi başı e, günlük 10 dolar gibi bir fiyatla. Kral beş gibi şıldızı, yaşarsın. 5 yıldızlı tatil yapıyorsun. Devam edebilir miyim? Teşekkür ederim. Mesela, ne yapacaksınız? karpuz kaldırandaki tesislerin. Teşekkür ee, ederim. Haftalarca Buyur. Oktay özellikle de katılmanı istiyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. Haftalarca ediyorum. baş aşağı olarak yatağa bağlı olarak tutulacaksınız. Haftalarca mı? Haftalarca. Yani İki... şimdi özür dilerim de. 10 hafta. Gerçekimsiz e, ortamda baş aşağı durmak ayrı. vudum vıdım yani dünyada baş aşağı kan toplanır. Tabii. Kan nereye gider hücum eder direkt olarak? <gülüyor> Beyne. Beyne. Beyne. Ee, ama e, bir şey diyeceğim. Baş gerçek başvuranlardan 105'i zaten bu şekilde eleniyor mu öldürülmek suretiyle? Yok canım öldürülmek. Öler öldürülüyor. çünkü bu baş aşağı. Altı hafta insan mı durur? Hatta duran, 6 hafta değil 10 hafta düzeltme yapıyorum. İkincisi de yer çekimsiz ortam olduğu için hiç kafanı öyle şey, yani ha, ha, yer çekimsiz, ha, ortam, yer ortam, o... çekimsiz ortamda e, mı? E, canım. Ha, o zaman durunca ne olacak? Değil, NASA'da sapık değil yani e, o kadar. söylemedi ki biz böyle bir odalarda tesise gidiyoruz diye düşündük biz. Ben Sosyal yer çekimsiz tesis. ortamda dururum hiç fark etmem bile. Ha baş aşağı duruyorum şu Aa, Ama hafta duruyayım. duracaksın. Verersin televizyonu bana. Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Biraz dikkatli, hangi grubu seçeceğinize karar verin, ona göre. Ben yatış, ben egzersizli. Tamam, iki hafta boyunca egzersiz yap yapacak olan denekler var. O seni oraya aldım. Tamam. Uzayda spor yapacaksın. Tamam. Yani dünyada da spor Zaten onun sporu. Zaten ne demişler? Dünyada spor, uzayda spor. Elinde yukarıyı gönderdim mi böyle? Yukarı kaldırdım mı da, <gülüyor> bitti gitti işte. Hakikaten <gülüyor> halter kaldırırım ben uzayda. Ya sen sen yatışı seçtin. Senin Naim, öyle bir şey yok. Süleymanoğlu kaç kaldırmıştı? müş yani, falan mıydı? Toplandı mı, mı? Silkmede mi koparmada mı? Şa hangisi daha yani ağır? 180 falan 190 falan galiba. Böyle 6'ya 30 kaldırsan sür falan. Direkt al. Gerçekten, ayda değisine Ayda. Ha, uzayda. Gerçekim uzayda armanla kaldı hiçbir şey yapmana gerek yok. Alttan ben sana verirken zaten sık diye, tık diye o kendini bırakır. Çok mantıklı bir abi şey bu Abi bu tip egzersizlerse ben e yaparım. E bu tip egzersizler abi ne olacak? Abi aldığınız 48 bin lira da Allah bereket versin. Taşaltınızda konmuyor oldu. Hem da da instaya fotoğraf koyarım façaya paylaşırım. Sadece eğitim için mi bu para veriliyor? Hayır, yoksa... Denek denek eğitim değil ya. Sizden faydalanarak. Önce ne? astronotları deneyemiyorlar. Neyini gerçekten. deniyorlar peki? Ben mesela egzersizimi yaptım. <gülüyor> ne olmuş olacak yani? Adam gibi adam gönderecekler uzaya. Ya hayır canım. Hayır Kas, kas kaybın var mı? gönderecekler ki. Kas kaybın var mı? Yok. Şimdi astronotlar pahalı oluyor. Sen biraz ucuz kaçıyorsun. İşin gerçeği bu 48 bin lira falan. Hepiniz atladınız havada ama. Yani astronot dediğin adam ya, kolayla yetişmiyor. Onun iki katını almıyor astronot. Ben formumu geri alabilir miyim Fahir? Tamam abi, ha, ben vazgeçtim çünkü çok, çok uzun yani. Ben başvuracağım abi sonuçta tecrübederim. <gülüyor> Bu da bir yaşanmışlık olarak yarın öbür gün bir yerde anlatırsınız sorarlar. Dersiniz ki benim de böyle böyle bir yaşanmışlığım var. Hop! NASA'dan nereye geçiyoruz? Hazır uzayacağız. NASA kurulmadan önce NACA'ymış biliyor musunuz kurumun ismi? Faça gibi mi? Faça gibi. Hatta neymiş? Neymiş? Ee, bu ne? Havacılık alanında Ulusal Danışma Komitesi'ymiş. 1915 yılında. Şey, o zaman uzaya gideceğin nereden misin adam? İşte 1915 yılında... Komitacılıktan başarı... nerelere vardı adamlar? Helal olsun komitacılıkta Olay nerelere işler. geldi bak. Ee, devam ediyorum. Etmiyorsun. Edeceğim. Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar uzayda dolaşmaya devam ediyor sevgili dinleyiciler. NASA haberimizde hepinizi tatlı bir hayale sürüklemiş olabiliriz. 10 haftada 48 bin lirayı alacağız hem de yer çekimsiz ortamda Fin katacağız diyenler olabilir. Ama her şey böyle tatlı değil. Elinizdeki elma şekerini alıp yerine zopa hatta bir keser veriyoruz. Buyurun efendim. Eser sesi, keser sesi keser sesi. Oktay'da gelen ses? Keser sesi diyoruz. Buradan teşekkür da. ederim. Ee, efendim teşekkür ediyorum. Ailenizin uzay habercisi gibi oldum. Ben de uzaydan haberler vermeye elimden geldiğince... Resmen mavi dosyayı uzay dosyası yapmışsın Fahir. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi. ya. Sevgili dinleyiciler fark etmişsinizdir. Resmen tokat tokat tokat yaptım. Benim. Yani şu anda sizi sıfırdan aldık. Yüze çıkardık. çıkardık orada bırakacağız. Aman dikkat diyoruz. Bu arada az önceki sahte kahkahalarımın bana çok iyi geldiğini fark ettiğim için programın sonuna kadar sahte kahkahalarımla yanınızdayım. Hoşçakalın. Bu da dinleyicilerimize ah, bir ah, müjde ah, oldu da lütfen çok rica ediyorum Ege. <gülüyor> Belki sana iyi geldi ama e, biz başta olmak üzere dinleyicilerimize bunun hiç de iyi gelmeyeceğini şu anda... Annem. <gülüyor> Şimdi hadi lütfen. Hadi lütfen program bu, program şu şey anda program ne yapıyorsun? Evet ya bu ne ciddiyetsiz. biraz yetiştik. biraz ciddiyet. Evet ee, lütfen diyorum. Hatırlarsınız zamanda Serpil Barla hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz mıyız ya? Ee, onun reklamını hatırlıyorsunuz. Zinciler. O muydu? Kızılderililer, zinciler ve... ve Daha neler neler. Hayır. Ya <gülüyor> ve daha neler neler. <gülüyor> Hollywood yıldızları. Hatırladınız değil mi? Evet biraz hatırlıyorum ben, evet. evet. Evet, Hollywood, orada bahsi geçen Hollywood, şimdi yine karşımıza çıktı. Hollywood'un vazgeçilmez konularından biri, e, iki sene sonra... Serpil Çakmaklı mı? <gülüyor> Nasıl bağlayacaksın? Direkt... Çok merak ediyorum. Fahir. İşte Hollywood'dan bağlayacağız. E, gerçekten iki sene sonra... Dünyamızı bekleyen tehlikeler adlı sempozyumumuzu da sizleri de aramızda görebiliriz. Çünkü neden? Amerikalı bir gökbilimci ismini vermek istemiyorum. Hayır vereceğim. Texas Üniversitesi McDonald <gülüyor> tanesinde çalışan, çalışan doktor Judy... Gergöy goes Rice. Ger, Gergoy, e, kendisi normal kızlık soyadı Rice'la evlendikten sonra hayır, aldı. Çok büyük soyadı. bir iddia koydu ortaya. Hayır ismini vereceğim diye pek de vermedim. İki sefer <gülüyor> söylemiş olmalar rağmen ben pek ismini verdiğini tamam, inanmıyorum. Tamam, Jody diyelimiz ona. Doktor Jody. Benim Judy. ismimi kim verdi lan diye gelsin mesela Jody Hanım. Geldim. Ben, ben şey yapmam. Kimse vermedi. Bir, bir arkadaşımız vermeye çalıştı ama vermedi derim. O yani. da teşebbüsten ibaret. Hanfendi değil mi? Doğru evet, söyledik. Evet, bence bir hanfendi. Çünkü Judy hanfendi, Haza hanfendi, New York kentinin en bilindik sembollerinden bir anıt söyleyin bana. Donatçı Nuri. E, Donatçı Nuri. Donatçı Nuri. Alın Nuri nerede? Flat dışında? Iron mı Flat Iron ve tabii ki vazgeçilmezim. Alın Nuri verer Evet. Çok teşekkür ediyorum senin şeyde sandığın bina neydi? Tren şeyi Central Station'lıydı. Ha canım ben neydi, New York'ta senin? olduğunu biliyordum. Ondan sonra ya, tamam işte ya, neydi o? o işte neyin bina? Chrysler. Ha, Chrysler Şöyle zaten. bir sohbetimiz Hayır. olmuştu eski ev arkadaşımla. Buradan yayından alalım Cem Şu Chrysler mi? Yok ya değildir herhalde. <gülüyor> baya bir yaşanmışlık baya bir dolu dolu Amerika'da geçirmesi. Amerika'da yaşadığım dönemde Hadi de o Chicago'da diye bağlanmadı mı? Evet tabii. Doğru evet, o Chicago'da diye bağlandım. o en son cümlesi o. Bu konuda New York'ta geçiyor. O mu yani? Evet New York'ta geçen. Bu, onu mu sordun? Ona park? benzer şeylerden bir O da bir çünkü tanesi... bir anıt. Tamam o zaman dur. Central Park mı? Central Park. Geldin Central Park'a sırtını şeye verdin. Neye? Ee, Central Park'a mı? Sırtını bir şeye ver. Neye vereyim? Donatçı Nuriye. Tamam. Sırtını Donatçı <gülüyor> Nuriye ver. Karşında ne var? Karşımda MoMA var. Ne var? MoMA. MoMA <gülüyor> Moma diyorum sen artı nasıl buluyorsun bekliyorsun? Momart mevzium değil mi? O da müze ama doğru tamam. Müzecilikleri der mi? Döneyim mi? Hayır. Hafif sol verev yap. Neresi? Puşşt, tam sola döner. <gülüyor> Donatçı Nuri'ye geldim yine. <gülüyor> Çok döndün geri gel. Çok şubesi var da ondan. Ömürüm. Tamam. Şey var orada. Her yer Donatçı Nuri. Ferilerin kalktığı yer var orayı mı düşünüyorsun? Yok var? ya özgünlük adıtı ya içime tıklıyor. Tamam işte doğru, doğru tarif etmişsin. Ferilerin kalktığı yer. Ferilerin dedi. kalktığı yer. Ferilerin kalktığı yerde bulacaksın. Yani şimdi. Ferilerin Nuri. Ben Feri'yi çünkü şey diye... Işte ne? Feriha'nın kısaltılmış gibi böyle Feri diyormuşsun gibi. Çünkü ben hep Feri Feri derim. <gülüyor> Feruş denir zaten Feri benim bildiğim. Olay zaten çığırından çıktı. Çıktı evet. Ben ya. toparlamak istiyorum. Toparla. Toparlı, yani toparlı bu Sen diye de... niye bak... Çok özür dilerim ama şöyle hemen... Ee... Bir bakalım sohbetimiz başlayalı ne kadar olmuş? 4,5 dakika. 4,5 dakika dolar giremedik. Uzayla ilgili bir şeyden bahsedeceğiz diyorduk. Serpil Barlas'tan bahsettik. Orada benim küçük de bir hatam var. Bilgisayar başında olan birisi olarak Google'dan Serpil Barlas fotoğraflarına baktı. Orada benim ufak <gülüyor> <gülüyor> bir hatam var. Tamam onu kabul ediyorum. Ondan sonra... Ben bir ara Serpil Çakmaklı dedim. Benim de orada bir hatam var. Herkes üzerindeki hatayı söyleyecek. Sonra New York'a gittik. Tamam. Çok uzun süre Feri ve Nuri'yi konuştuk. Evet. Tamam, Burada benim ikisim. en büyük hatam Serpil barlas mı oldu? Yani şu kadar konuşma içerisindeki en büyük hata Serpil barlassa ben hatamı kabul ediyorum. Beni böyle sevin arkadaş. Beni hatalarım var. Sen ha. orada bize tamam. sormayacaktın. O kadının heykeli var ya diye girecekti konuya. Ha, o ya kadının heykeli var ya. Sen bize niye soruyorsun? Bırak <gülüyor> o kadının heykelini. Nesi meşhurdur? Hangi anıtı meşhurdur falan filan Fala. Sen gir işte. Kadın heykeli de geçtik. New York Belediye Başkanı, Ankara'nın belediye başkanı olsaydı. Bak. Şuanda sohbete <gülüyor> şu gidiyoruz. Şuanda <gülüyor> şu değişiyor. Oradan <gülüyor> uzaya gideceğiz. Evet. <gülüyor> Allah Ne kadar yolu var? Transformers'lardan oradan şakar giderdik. Güzel olurdu. Neyse. İsterseniz bu güzel sohbeti burada bitirelim. Nasıl bitti mi Nasıl? ya daha bittir, konuya giremedik. Nasıl? giremedik Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Uzay konusu açılmıştı ancak girilememişti varılamamıştı. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vallahi... Konuya giriyoruz. <gülüyor> Konuya girenler... Konuya bu sefer hiç vallahi yemin ediyorum. Hiç ara arayol, ara yollara sapmadan direkt maç direkt yani, giriyorum. Direkt maç giriyorum. Yani Ama bazıları der ya, "Fire konuya gireceğim." dedi mi? Girer. Ormanlı yani, ormandı mesela iki tane yol buldunuz. Siz hangisini seçtiniz? Hangi orman? Belgrad. Belgrad ormanlarından. Peki iki yol bulduk dedi. İkisi de yol mu yoksa gidilemeyecek? Kafamı aşağıya indirdim. Bir Portatif bilgisayarda bir şey bakıyorum. Nasıl Belgrad Ormanı konusuna nasıl girdiniz? Yol, yol varmış. Yol var. Bir ormanda iki tane yol var. Hangi orman dedi? Belgrad Ormanı dedi. Çok yürümüşten giderim ben. Bravo. Bravo. Allah bana sorulmaz soru. <gülüyor> Bak Şan bu konuya hiç girmiyorum. Allah bana çıkıyorum. sorulmaz. E geçeyim tebrikler. Bravo. Doğru yolu seçtin. Ben de direkt konuya giriyorum. Bu Cudi az önce bahsetmiştim. Bunu havalısı az kullanılmış mıydı? Yani. yani o şey işte o adamına göre değişiyor. O beyefendinin adı neydi? Havalısı olan galiba az kullanılmış. Yani gitmek, az kullanılmış. Aklı edildi. başında adam çok kullanılmıştan gider. Yani değil mi mantıklısı da o bir taraftan Çünkü da. İlan o. çıkabilir. Yani en, Belgrad ormanları <gülüyor> bu dönem. en basit şey. Tabii ki bahar döneminde ilanların biliyorsunuz e, çiftleşmek için fırladıkları dönem. Ayı Zalbim. olabilir. Belgrad ormanında ayı olmaz. Da bir kez daha bilgilendirme köşesinde vereyim. <gülüyor> ya bir konuya giremiyorum lütfen. Sen dedin Belgrad Ormanı. İstersen tabii. bir daha ara verelim. <gülüyor> yani bir toplamak yok. Yok. için. Hakikaten ben Bayra, çok... Bayra, özgürlük tamam. kanıtı dedin işte. Bayan Cudi edin. şöyle diyor. 2017 senesinde hem de net tarihi de vereyim. Ekim 2017. Ekim'in 3'ü. Bu Bayan Cudi dediğin... Hı hı, gökbilimci. Kadın birey Cudi demen lazım, Kadın değil? birey Cudi. O, bu bilim insanı değil mi? Evet. Bayan çok birey, çok birey Cudi... O şekilde dinleyelim yani. O şekilde gökbilimci. Tamam. Ve bir süredir bakıyormuş yani. Çünkü gökbilimci dediğin nedir? Bakar. Bakar. Bakarak Bakara olur. Bakar bakarak olur. Bakarak olur. Uzaya bakarak olmaya gökbilimcilik deriz. Yani bir taraftan onu yapar e, gök, gökyüzüne bakarken bir taraftan arkadaşlarıyla. Bakalım en sonunda Judy Foster mı çıkacak bu Judy? Ha, hayır canım. Yani tabii. o filmdeki gibi bir şey mi çıkacak? O mu yani? Yok. Değil, Ekim değil mi? 3 Ekim 2017 tarihi. Tamam, tamam. Sabah saat Senin doğum gününden hemen sonra diyebilir miyiz? Hemen mi? sonra. Tipik e, bir terazi burcu saat 7.27'de. de. Hmm. Amerika York saatiyle Cik, mi? Yoksa New York saatiyle Tamam. Özgürlük Anıtı büyüklüğünde bir taş ki biz buna ne taşı diyoruz? Gök taşı mı? Bravo. Gök taşı gelecek dünyamıza. Lak lak. Boyut olarak mı şekil de benziyor mu? Çünkü onun elinde meşaleyi tuttuğu yer var. Ya, lak diye saplanacak mı yoksa yanlamasına mı düşecek? Ee, bu, boyut olarak öyle aslında tam şey gibi değil tabii ki birebir e, özgürlük anıtı gibi değil ama yine uçları mucları, uçları olan keskin keskin şey. tarafları var. Taçlı maçlı. Aynen öyle. Yani birinin gözüne gelebilir. 2013'te de aynı hadisi olmuş. Rusya'da 1.200 kişi yaralanmış. Bizim hiç haberimiz yok. Daha da küçük bir taş hatta böyle bir şey neden oldu? Yok onu konuştuk biz yayında ya hatta görüntülerini bile izlemiştik. Bilmiyorum ama heykel kadar sonu. taş baya bir toz kaldırır ya. Tam o zaman o zaman işte, nereye çarpacağı belli mi? Cudi hanım ondan onu işte, Onu şey demiş her yere. E nasıl bu kadar şey veriyor saat? Saati, veriyor, dakika veriyor da. Saatini bildiğine göre o dünya nasıl dönecek tam nereye düşecek onu da biliyor. Yerini de biliyordur da söylemiyor. Yerini biliyor da galiba mahsus söylemek demek istemiyor. Demek ki. <gülüyor> <gülüyor> ama demek ki mahsus yapıyor var? Başka bir açıklaması yok bunun. Zülya ee, bunu bugünden söylemesi, 2015 17 Nisan itibariyle söylemesi ki kayıt aldığımız tarih 14 Nisan. Bugün söylediyse bunu kesin. mahsus yapıyordur abi. Ee, mahsus yapıyor. Bir de şunu ben kayıtlarda inceledim. Kimdir bu kadın? Biraz araştırmalar. Evet. Ee, Ailesinde bence çok dolandırıcı var. Çok bence. enteresan. İki hafta önce Datça'da bir yazlık almış. E çünkü nereye düşeceği konusunda buna soruyorlar. Bu da diyordur ki yani üç beş bir şey atın. Ben de bakayım yani şu anda... Ne diyecek? Demek i̇şte ki bu kadın teleskobun önü şey oldu. Bunu silmek lazım. Teleskopumuz ki... için silici almak lazım falan. Demek şey. ki bu kadın spekülatör. Spekülatör çok güzel. Uzay spekülatörü. Uzay spekülatörü. Aynen spekülatörü. spekülatörü. Aynen ama para kazanıyor. Para kazanıyor. Ama en güvenli yer demek ki bu durumda benim anladığım kendisi Dacia. oraya datça. Datça'ya gidersek kafamız rahat. Hem güzel tatilimizi yaparız. Ekim ayı datça da güzel olur. Sakin. Böyle bir şeyi anlayacak olsanız siz. Hı -hı. Büyüklük olarak... Ne, neyi emsal verirsiniz? Fuar. Emsal mi? Mesela bu kadın özgürlük anıtı demiş ya. İşte bak arkadaş var yani, Fuar. İzmir, İzmirliler fuarla anlatır. İzmir fuarı da fuarın yükseklik diye bir şey yok ki. Yani dikeceksin mi onu? Ne kadar büyük mü doğrusu? Fuar kadar yani, bir yer düşün. Hiçbir de düşünmediğim belli değil. Yani şimdi bu kadın mesela özgürlük anıtının bir boyu var, bir eni var, bir şekli var, bir, bir, bir rengi yunus var. Yunus gibi bir şey bir şey var şimdi fuar deyince böyle yüksekliği yok fuarı dediğin şeyin. Benim verdiğim yani örnekler var. Yani Ankara'da sıklıkla rastladığımız bir e, o Tan Doğan'daki eski Tandoğan Doğan meydan artık yine adı Anadolu Aa, an, işte. Anadolu meydanı oldu? E, oradaki, oradaki robota akecileri. Robot yok canım ya. orada çaydanlık var ya. Seramik çaydanlık. Seramik çaydanlık mesela taşın boyutuna göre. Veya işte atıyorum Atatürk Orman Çiftliği'nin oradaki Transformers heykeli. Veya Bursaklar'a giderkenki Uçan Kalece heykeli. Veya daha küçük taşlar varsa gene havaalanı yolunda sol tarafta satılan hayvan heykelleri var. <gülüyor> Keçi, Keçi, tavşan, ördek artık o senin zevkine Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca. Veya bir şey heykelleri var Çok ya mantıklı, böyle. Kufay. Bahçe cüceleri. Bahçe cüceleri var. Bir de şeyler var böyle e, mekanlar için ön tarafta aşçı heykeli. <gülüyor> bizim bir ustanın aynısını sanki doldurmuşlar gibi yapıyor. Valla onlardan falan büyüklükleri artık hangi büyüklükler? Bir de büyüklük şey vardı faireskiler. Yani onu da sayabilir misin? Mesela boya boya akıyor gibi de onun onu da akıyor. O ya. da çok güzel bir şey. O da çok güzel. Onun güzeldi. tepesinde de boya kutusu duruyor. O da güzel bir ring. Ring. Yalnız Bir şey şey illüzyon doğar. <Gülüyor> akıyor ama. Hayırdır dükkanın önüne bir tane koyarsak mı olur? Ben çocukluğumda ya? bu kadar beni heyecanlandıran Bu mu? Bu, bu bir tabii canım o bir, şeydi. Ben de çok heyecanlandım. Şeyi her yerde mi? aradık ya dükkana koyalım diye önüne. Ne kadar güzel oldu. Ne zaman aradık? Aramadık ya. Aradık mı? Aa böyle aksesuar falan toplarken şey diye sorduğumuz an. Böyle dükkan boya heykeli var mı diye. O artık kalmadı onlardan dediler hali. Vallahi kalmadı olar. Neyse bu gök taşlarından korkmaya gerek yok çünkü insan olduğunun yaptığı hatalardan kaynaklanan bir şey değil. Tabi yani kaderimizde varsa yani, kafamıza düşecekse yerden sekecekse şöyle şöyle yaptınız da gezegenin yörüngesini değiştirdiniz diyecek bir durum yok kimseye. Evet. Biz durduğumuz yerde göktaşı gelecek çarpacak ama öyle bir kazadır. Yani o kadar büyük bir gök taşı bir şeyleri bitirir öyle. 1200 kişiyle kalmaz. Bir şeyleri bitirir bir şeyleri de başlatır Ege. Dinozorları bitiren ya. göktaşının çok küçük olduğu söyleniyor. Laks diye şarpmış işte toz kalkmış bir şey, şey yapmış yani o kadar heykel kadar. Doğru göktaşı... doğru büyük, büyük bir şey bu büyük mi? Hakikaten büyükçe mi? Be. Yani belli de olmaz biliyorsunuz. Bir de yani bu kadının, bilim insanının, bu Judy hanımın yani verdiği benzetme biraz şey ya. Yani, bu sonuçta özgürlük heykel dediğin, özgürlük anıtı dediğin şey Fransızların hediyesi değil mi? Evet, evet Fransızların Amerika. bize oynadığı bir şey yani, mu mi? Ona, ona benzetmek yani ben Fransızlara da bir şey yani bir şüphe doğuran bir şey gibi geldi bana. Ya başımıza iş yani açtı Şu anda sen söyleyince vallahi ben de bir şüphe <gülüyor> Ya da ben Türkiye'de yaşadığım için o kafam tamam. biraz... Şaşırmış durumda da olabilir. İçime fari. bir kurt düştü. Evet, yalan yani... söyleyeyim şu anda içime bir kurt düştü. Dur, dur, Ege. Ya, i̇çimize kurt düştü yani. Benim de içime kurt düştü. Senin de düştü mü? Düştü. Aman Demek sevgili dinleyiciler ki... sizin de içinize kurt düştüyse e, 3 Ekim 2017 İçin... aman kimseciklere söz vermeyin. Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar... 103.1 Radyo 3D'siniz. Modern sabahlarda yeni bir saat başladı. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyoruz. Cuma sabahında Bant yayınımızla karşınızdayız. Esprilerimizi, şakalarımızı yapıyoruz. gülünmesini umuyoruz. Buyursunlar efendim. Efendim geçen hafta ne başladı? Ne başladı? Game of Thrones. Game of Thrones. of Thrones hakikaten. Hiç uzatmıyorum. Gains Çünkü evet. Of 15 dakika boyunca ne başlamış olabilir ne başlamış olabilir diye şey yapmadık. Oktay gerçekten de tecrübeli bir yayıncı gibi lafı hiç uzatmadan, hiç uzatmadan lafı diye kendi cevabımı verdim. Game of Thrones dediğimi e, bir kere daha söyleyeyim. 5. E, sezonuyla e, televizyonların karşısına çıktığı ekran yarışına başladı diyebiliriz. 5. sezonda. <gülüyor> ve ben tipleme yapmaya karar verdim. Ortamlara da dört bölüm birden düştü. Hem de Amerika'da da yayınlanmadan önce. Evet Amerika'da da. Sonra e, ne oluyor? Onlar sonra... kalıyor değil mi? Yani dört bölüm işte, Ay pardon özür dileriz. Biz üçünü geri çekiyoruz diye. Hakikaten Böyle şey Zaten on bölümlük dizi yarısı düştü. Yani reytingleri alt üst olmuştur eminiz. Gerçi Amerika'da bu dizinin genel hayranı bunu Netflix'ten falan izliyor büyük ihtimalle ama e, yine de televizyonda yayınlanacak ilk sezon açılışının ...saatler önce internete düşmesi... ...üstelik sonraki 3 haftanın internete düşmesi... ...ayıptır. Şu anda adamlar... ...ne diziyi düşünüyorlardır... ...ne başka bir şey. Kim sızdırdı, kim sızdırdı... ...diye bunun derdindelerdir. Ya vallahi yazık günah. Bir, şey. bir de o kadar emek harcanıyor o diziye. Ben ona üzülüyorum. Hiç şey yoksa... ...o oyuncuların... ...figüranından oyuncusuna... ...prodüktöründen dekorcusuna... Burada tüm kardeşlerimi bir kez daha Games of çalışan emeği geçen herkesi sevgi ve saygıyla hürmetle selamlıyorum. Bu arada yani Türkiye'de de Games of Thrones'un <gülüyor> hayranları internetten indirip izliyordu diziyi de en evet. azından yayınlandıktan sonra indiriyordum. Evet. Bunda bambaşka bir şey olmuş. Tabii canım Şimdi zaten indirmenin yazılı olmayan kuralları diye bir şey var. İnternetten bir şey indirmenin yazılı olmayan kurallarında bir numarada bu vardır. Şimdi... Önce yayınlansın muhterem bırak ondan sonra sen indireceksen indir ben sana indirme demem. Dizi yeteri kadar popüler olunca mı e, şey yaklaşıyor? Lost'ta da vardı galiba değil mi? Aynı gün akşam yayınlanıyordu. Tabii televizyonda. Tabii. Şimdi Game of Thrones'ta da böyle. Ne zaman yayınlandı ilk bölüm? Pazar. Ee, pazar, Amerika'da, pazar. Amerika'da, Amerika'da pazar. Amerika'da pazar. Türkiye'de pazartesi akşamı yayınlandı. Aynen abi. Gösterildiği ee, kanalda. Şöyle bir şey. Evet. Yani aynı gün diye geçiyor da saat olarak baktığın zaman aynı gün dilimleri için. Yani. Bir saniye. Ve de e, ben en çok burada Eşek de üzülüyorum. Evet biliyorsunuz Game of Türkiye'deki e, nasıl diyeyim şeylerini, Torrent'ten indirilen bölümlerini çeviren kişi e, Eşek Elif Rumuzlu e, çevirmenimiz. O da yavaş yavaş yerime sahip açlıyor haftada bir falan derken bir anda dört bölüm adamın kucağına düştü. Hakikaten çok büyük sıkıntı oldu. Çevirdi mi acaba hepsini? Vallahi üç bölüm çevirmişti dün. Valla neyse genç yüklendiler artık. Çünkü bir de bu yani biz o kadar alışmışız ki bir şeylerin düze havadan gelmesine. Çevirmediği zaman bu adama şey yapıyoruz. Niye çevirmiyorsun Niye, ha, Ne zaman nerede kaldı falan diye de yükleniliyor yani. Adamın tek işi gücü de bu değil benim bildiğim Tabii kadarıyla. Canım. Yani işinde bir gücünde. bir sürü dizi var canım. Yani hem, çevirmesi gereken bir sürü dizi var normal. E, işinde gücünde. İşleri o da faturalarını var. yatırıyor. Da banka işleri oluyor. Iş sabah alabilecek. evden çıkıyor. Olaylar olaylar yani. Ev işleri var. Bir sürü işi var. Daha, say daha sayabiliriz başka işlerini. Şimdi Game of Thrones'un 5. sezonuna geldi. Hakikaten çok popüler oldu. Popülerliğine popüler ka popülerlik katlı. Sadece dizi olarak değil tabii ki. Kitap olarak da. Bu arada şunu da söyleyelim. Ee, ben kitaplarını okuyan bir kişi olarak sezdiğim şey. Bu sezon bittiğinde hali hazırdaki kitaplar da bitmiş olacak. Zaten yapımcılar şey diyorlar. O sizlerle kitaba bakarak diyorsunuz da kitapla alakası yok diyorlar yani. Kitabı. Ben anlamadım. Bakarak yazmıyorsunuz biz de kendimiz. Neyi yani. sizdiğini anlamadım. Kitaplar bitmiş olacak dedin. Yani... kitaplar şu andaki yani kitapların sezon, son sezonu şu anda eksik yani hepsi kullanılmış olacak. Ha tamam yani kitapları bilerek şu anda yazılmıyor diyorsun yani. Yok Böyle bilerek televizyonda... değil. Adam tembellikten zaman... yazmıyor büyük ihtimalle. Ha, yani şeyden... televizyonu düşünerek yazmaya başlamadı büyük ihtimalle adam. Evet, Ama ortada kitap olmadan yeni bir sezon Eee ne yapacağız diye adama gidecekler. O da artık Ecevit şapkasını önüne koyup düşünsün yani. Bir kitap çıkarsın bir şey yapsın. Öyle bir şey biri de bir şey yazmıştı galiba. Televizyonla eş zamanlı hale getirmek için böyle bekletiyor falan filan gibi böyle bir şey. Yok eş zamanlı hale gelmesi zor. Tamam sen ben mi? Yani bilmiyorum. Kendine göre bir planı vardır büyük ihtimalle ama. Valla bugüne kadar pek çok şeyi açıklamakta kullanıldı bu dizi. Dizideki güç kavramının sorgulanışı. Daha doğrusu dizi değil de Gains of Thrones diyelim eserde diyelim. Çünkü bugüne kadar e, gücü bu şekilde sorgulayan bir şey yoktu galiba. Yani, Dallastan beri. Dallas Yok canım Dallastan sonra çok şey geldi geçti. E, şey yüzüklerin, var işte yüzüklerin, yüzüklerin, yüzüklerin e, e, efendisi vardı. Orada da işte bir tane yüzük var herkes o yüzüğün peşinde. Orada Hı. da yani, evet. Yani bu e, kadar politik da bir, değil, değil. Değil evet yani burada o kadar net değil Fahir. Yani Harry Potter'da da öyleydi işte ne bileyim başka bu hikaye. Star Wars'ta da öyleydi. Klasik oh, anlatımlarda Müzik böyleydi ya. ama bu, bunun değişik tarafı o galiba. O yüzden de. İşte İngiltere'de futbol konuşulurken de bu dizi kullanılıyormuş. Amerikan başkanlık seçiminde de bu, konu, bu diziden böyle şeyler, alıntılar yapılıyormuş. Son olarak mesela Mart ayında geçen ay... Yerel seçimlerle. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun e, İran rejimi ve Işit Arası'ndaki mücadeleyi e, öldürücü bir taht oyunu diye nitelendirmesiyle Orta Doğu'da bu metaforlardan nasibini aldı diye yorum yapılıyor. Yani her şey artık dünya gündemi... Genzontros üzerinde dönüyor. Tabii yani çünkü kafamızda daha net canlandırıyoruz Genzontros evet. olunca. Sevgidinizler. Biz bazen post diyoruz ama anlaşılıyor değil mi? Yani <gülüyor> <gülüyor> e, bu yeni dizi var ya. Yeni dediğimiz 5. sezon olar. Genzontros da yalnız oh. şey yani insan kafasında mesela Ortadoğu meselesi diye bir mesele ya arkadaş nasıl ne anlayamıyorsun, idrak edemiyorsun ama Aç biraz izle o zaman diziyi. Aç biraz Genzontros'u izle. Desin ki şu şudur, bu budur falandır filandır o zaman dersin ki ha. <gülüyor> dersin dağıldıktan sonra da kendi zaten anlamış anlamış böyle bir hareketler yaparsın. Hem böyle arkadaşlarınla bulunduğum bir ortamda. Sen bu sudan içtin mi Faer? Sence içmemiş olmalı olmuyorum. Sevgili dinleyiciler, konuyla alakası olmasa da Gens of Thrones'ta masamızdaki sudan kim içti? Ha, ben ben için içtim de. Ne içtim? İstiyse kim daha mikroplu ona karar vermeye çalışacağım. İçmediysen rahat rahat devam edeceğim. Ya rahat rahat iç zaten bütün... Mikrofon... Rahat rahat içtik arabaların içtik. <gülüyor> Mikrobun ana kaynağı sendin yani bütün Sevgili haftamızı. Sevgili izleyiciler bu tartışmalara girmek istemiyorsanız siz de benim gibi yapın. Kendinize özel bir büyük <gülüyor> su isteyin. Evet devam ediyorum ben isim verirseniz. isim verirseniz e, dünya gündeminde bunlar konuşulurken e, Washington Post'tan bir beyefendi de çıkıp demiş ki... Dünya üzerinde şu hanedanlık, daha doğrusu şu topluluk şu hanedanlığa benziyor. Şu ıı, kişiler bunlara benziyor diye böyle bir eşleştirme yapmış. Süper yapmış bence. O zaman e, eline koluna sağlık. Var. Ben kendimi yakın hissettiğim yani şimdi, hanedanlıktan söyleyeyim mesela. Biraz bir şey de yapalım yani o konuya girmeden önce. Yani şimdi biz diziyi izliyoruz. Sen kitapları okuyorsun. Hepimiz de diziyi izliyoruz ya. Diziyi hiç izlemeyen kitapları okumayan dinleyicilerimiz için çok mu sıkıcı acaba ya? Onlara şöyle şey? bir tavsiyede bulunabiliriz. Radyolarını şu an itibariyle biraz kapatırlarsa hem başka kanallarda müzik de dinlemiş olabilir. E ne zaman açacaklarını nereden bilecekler? Öyle tavsiye mi olur? Hayır, kapatın o zaman en baştan başlayacaklar. Yani ee, biz burada dizi üstünden konuşmuyoruz ki biz burada güç mücadelesinden konuşuyoruz. Bak ortada işte, oyuna geçtik şu anda. diyeceğiz şu anda. Ha, Benimkiler. Nasıl, nasıl anlaşılacak Allah. Lannister Hanedanlığı'nın ne olduğu? Hadi bakalım. E Lannister'lar yani izleyen ayrı bir tad alır, ıı, izlemeyen, ayrı bir tad alır. Evet. Lannister'lar dediğimiz bu işte iblis, küçük iblisin ailesi evet, olan... Falan. Yalnız bu arada ben yeni sezon bölümlerine baktığımda benim gözden biliyorsunuz Joffrey'di. Hı -hı. Hakikaten televizyonda diye geçer. izlemekten en tad aldığım adamdı. Onu öldürdüklerinden sonra da bir daha toparlayamayacağım diye düşünüyordum ama artık karakterim Sersey. Daha güzel böyle şey yok kin, nefret her tarafından fışkırıyor. Zaten anası işte. Anası tabii canım. Demek bu çocuğa psikopatlık nereden geçti? Anasından geçmiş. Ya genetik diye bir, bir şey var yani. Çocukluğunu gördüğün zaman öyle şey oldu değil mi? Anasının çocuğu. Yok yok. Gelinle ve ilişkilerini görünce. Anladım. Tamam daha fazla şey yapmayalım. Belki daha iyi. Çikoliler evet. Şimdi Westeros'un en kuvvetli ve en varlıklı hanesi olan Lannister'lar. Evet. Ee, i̇ktidarın kimin olacağını belirleme kudretine de sahip bir aile demiş ama tabii bunlar tamamen Başkent postaki o sevgili ta tarorun e, subjektif değerlendirmeleri e, öyle demiş öyle görüyormuş her zaman en büyük erkek tarafından yönetiliyorlar ve aile bağları her şeyden önde geliyor demiş e, bu anlamda böyle saymış saymış saymış bütün güçlerinin topraklarının derinliklerindeki doğal kaynaklardan geliyor olması ortamlarda rahatsızlık yaratıyormuş. Bunları da böyle düşüne, düşününce üst üste koyunca Suudi Arabistan'a benzetmiş. Tipik Suudi Arabistan. Vallahi ağzımdan. Diğerin altından fışkırıyor. Onlar da altıncı biliyorsun Lannister altını. Lannister altını diye bir şey var. Orada da demek ki çok güzel. Orta Doğu meselesinde demek ki Başka bir iki tane bir de Stark'ları söyle. Bir de şey miydi? Lannister'ların şeyi aslan mıydı? Aslan. Aha. Tamam o zaman işte Galatasaray. Galatasaray. Ha, doğru. Yani bu e, Lannister hanedanlığını onu şey yapabiliriz. Onu yazmamış tabii Washington Post'taki bu yazar da. E, Stark'lardan bahsedelim. Stark hanedanlığı Orta Doğu'nun ezilmiş liberalleri ve demokratları demiş. Ezgi, Ezgin demokrat diye albüm çıkaracağım ben. <gülüyor> Tarihin en başından beri Stark'lar e, Westeros'un kuzeyinde soğukta çabalayıp durdular. Çok kısa bir an düze çıktık dediklerinde ise... Korkunç ve trajik bir ihanetle karşı karşıya kaldılar. Kullanışlı aptallar mıymış bunlar? Neymiş? Yok genel. Onu bilmez ne bilsin ya? Ay Amerika, şey diyeceksin diye bekle. Irak mı diyeceksin? Onu? Ne? Irak, Irak mı diyeceksin? Bugün nereye gitseler başları dağırtan kurtulmuyor. Yok Irak değil işte. Ortadoğu'nun ülkelere dağılmış Ülkeleri... olan. Ülkelere dağılmış, ezilmiş e, demokratlar diye söylüyor. Selbest liberaller. Bazıları çaresiz kalıp güvenmemeleri gereken kişilere güvendiler ve heba oldular diye açıklamış. Bazıları ya yaratına indi ya da yurt dışına kaçtı. Biraz da taraflı yapmışlar. Stark'lar bu dizinin iyileri değil mi? Evet. Yani ben hastasıydık. Demokratlar, liberaller iyiler i̇şte ama aslında öyle değil. Gibi. Bu dizi ee, ya benim anladığım öyle değil. Ne net iyi ve kötü yok yani bu dizide. Şefkatler var, çilekeşler var, onlar da Stark'lar yani. işte Joffrey'yi Joffrey'yi saymazsan ki Joffrey'yi de anlayabilirsin. Rahmetliyim. Ee, onu da anlayabilirsin istersen anlarsın. Ha, a, a, anlamak demişken Cürahmetle anlama, anlama de bir kez daha analım burada. Tabi. Nurlar anlamak. içinde yatsın. Ondan sonra e, bakayım e, Targaryanlar. Onlar kim? Targaryan kallesinin e, sülalesi. Amerika Birleşik Devletleri demiş. Süper Ondan, güç, dragonları var diyor. herkesden üstün ateş güçleri yani ejderhalar, hegemonyalarının garantörüydü demiş. Ondan sonra zamanında Lannister'larla olan işbirlikleri de hayatlarını kolaylaştırdı ee, ama krallıktaki ayaklanmalar e, bunların topraklardan sürülmesine neden oldu falan filan. Yani o Grey zaman Joyner? isterseniz e, bu tatlı sohbeti Türkiye var mı? Var. Ne? Greyjoy. Ama Greyjoy'lar çok pis ya. Hakikaten şey var Hiç. orada tam pislik neydi o Greyjoy'ın adı? Tion Greyjoy. Tion Greyjoy. Ama sonra nasıl sonu kötü oldu o çocuğun? Daha da kötü oldu. Ezdiler, ezdiler, ezdiler. Yani bugün hakikaten çok fena. Ne alakamız varmış ya Greyjoylarla. Şöyle demiş Washington Post'taki bu beyefendi. Liderleri bir zamanlar güçlü, değişim yaratan bir figürdü. Ama bugün kendi sarayı dumanlar altında düşmanları etrafını sarıyor demiş. Greyjoy hanesi için. Ee, ondan sonra bakayım. Evet, bir zamanlar geniş topraklarının kendi kontrollerinde olduğu uzak bir geçmişi bugün hala sevgiyle hatırlaması bakımından da örtüşüyor demiş. Ee, kendi gelenek göreneklerine gömülmüş bu hanenin bölgeye son dönemde yaptığı müdahalelerden siyasi saflık akıyor diye de bağlamış ve Greyjoy Hanesi eşittir Türkiye demiş. Yaptı. Bu arada Greyjoy, Greyjoy Hanesi'nde kitaplarda bir olaylar da oluyor. Oluyor bu mu? Önceki dönemde daha da yani... Ee, 6. 7. Var. kitaplarda şey daha şey olabilir. Bu, bu yazar kitabı okumuş mu? bilmiyorum. Vardır okuması yazması vardır. Şimdi böyle var. bir işe de soyunduktan sonra illa herkesi birine benzetmek gerektiği için de o da oradandır bu da buradandır falan diyerek Genelde Orta Doğu tabi. Orta Doğu üzerinde şekillendirme yapmış. O yani zaman eskiler çok güzel demiş. Ne zaman bir sıkıntı varsa şarkılar türküler gelsin demiş. Biz de öyle yapıyoruz Modern Sabahlar'dan. Modern Sabahlar Modern sabahlar. Modern sabahlar. 103. Doktora Radio'tuysanız modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Haftanın son iş gününün sabahındayız ve yepyeni bir haberle karşınızdayız buyursunlar. Evet e, günümüzün vebası teknoloji e, kendisini ya Aburdem mi Fai? Teknolojinin ben yan etkilerinden bahsettim. Tabii ki iyi tarafları mesela var. Mesela şarj bitmesi. Şarj bitmesi. Mesela değil mi başka... Pil bitmesi olabilir. Pil şişmesi. Elektrik kesilmesi olabilir. Ve olaylar olaylar değil mi? Teknolojinin e, ilerlemesiyle beraber gençliğimiz, yani bütün e, dünyadaki gençlik büyük bir tehlike altında. En büyük tehlike neymişti? Bel ağrısı şey ee, değil mi ya esas tehlike cep telefonlarının cepte oralara burlara taşınması sı, bilmem nesi bir taraftan işte ne veriyor radyasyon mu veriyor radyasyon verir e, radyasyon verir dedi radyas, radyas, radyas her taraf radyasyon ee, yeni teknolojik cihazlar genç neslin sağlığını bozdu 30 yaşın altındaki gençlerin %86'sı Bel ve boyun ağrısı çekmekten şikayet ediyor. Boyun ağrıyor. ağrısı çok mantıklı. Neden? Ya, yani Kafa telefonlar önden... yüzünden ha bire boynumuz bükük dolaşıyoruz. E niye canım onu da ben Ya telefonu böyle yüzünün hizasına kaldırmak çok saçma ha başını eğiyorsun. Hiç De kimsenin başını karşısında başıma eğmezdi telefonun karşısına geçene kadar. Aslında bu, bu haber ilk çıktığında ben şey diye düşündüm. Hani teknolojik cihazlar ağır olur falan filan 20-30 sene önce olsa... Yani sen bir laptop alıp Doğru. geziyor olsan kaç kiloydu o telefonlar Fıtka durdu. E, tuğla gibi falan diyorlar ama hakikaten insanlar bellerinde taşıdılar. O zaman esas bel fıtığı olursun şey yaparsın ön tarafında amcalar yıllarca o, onun ağrısını çektiler. At arabasıyla bilgisayar taşıyorlardı ya. Evet yani şimdi ufacık ufacık aletler bu birazcık bir marazmik olmasından kaynaklı yeni nesne. Yani yeni nesilde iş yok da o yeni boynunu, nesil biraz pofidik. boynunu eğmesi bahane diyorsun. E yani biraz pofidik. Ama belki işte pofidik olmamak için yapması gereken sporu yapmıyor ve telefonu o zaman ayırıyor. Fay? Onu yani çocukları parka o da olabilir olursun. abi. O da olabilir. Çocuklar Benim vardı. çocukluğumda ne cep telefonu vardı ne bilgisayar vardı. Ne bel ağrısı vardı ne vardı yine, arası vardı. yine pofidiktim yani. Yani o demek ki demek ki dönünün. insan ruhu politikse hiç kimse duramaz önünde. <gülüyor> ee, 30 36 yaş altı 2.100 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir anket sonucunda katılımcıların yüzde 50'sinin çok ciddi bel ve sırt ağrılarından muzdarip olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar gençlerde artan bu şikayetlerin sebebinin hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşması ve artan teknoloji bağımlılığı olduğunu belirtiyorlar bilgisayar başında benim de çok boynumun ağrıdığı oldu. Eskiden hep şey zannediyordum da çok ekrana bakmaktan başım ağrıcak zannediyordum. Tam tersi boynum ben ağrısı o kadar. Ve madem öyle kaldır onun altına iki tane evde vardır. Ansiklopedi koy bir şey koy. Yani evde zamanında gazetelerden i̇şte o... aldığın o ansiklopedileri ne yapıyorsun? Hayır onu dalıyorsun ya. Dalıyorsun. Dalıyorsun onu nasıl durduğunu görmüyorsun. Tabii canım. Bazen böyle televizyonda maç izlerken falan sen böyle ayağını şey yapmaz mısın? Hayır. Lan, uyuşmaz size... mı? Hayır uyuşmaz mı değil ya ya işte oradan gidiyor, böyle... böyle vurur gibi yapmaz mısın? Yaparım. Vücudunu kontrol edemiyorsun ya en uç noktası o. o. Bu uyuşma ve alışma da hemen anında olan bir şey. Yani sen onu fark etmiyorsun bile o sana alçak mı yüksek mi? Tamam, Sürekli abi. bakman tamam, lazım. Tamam, Özellikle 5 saatlik bir oyun yani oyunun daha doğrusu 5. saatinde e, belki 1 saat sonrasında ilk saatten sonra boynunda bir ağrı Boyunluk başlıyor. Biraz oynatmam lazım diyorsun. Parmağını bastırıyorsun falan. Sonra 4 saat öyle kalmış bu oyun. Yani o zaman ne yapacaksın? Yani nasıl ki böyle şeyler var, egzersizler var. Bir, bir hazırlık yapman gerekiyor. Demek ki oturacaksın bir oyunun başına. Oturmadan önce ısınma, gerinme, esnetme, evet. pilates, yoga. Evet, çok doğru. Efendim bu hareketleri yapacaksın. Yanında bir arkadaşın olacak. Beraber değişme Çekme hareketleri. Esneme germe. <gülüyor> öyle bir hareket O orada seni ama. birazcık öfeleyecek. Aman o biraz bu oyunu ağrıdı. Bir sefer... en rahat pozisyonunu alıp böyle başlayacaksın. Evet. Oyuna başlayacaksan de. Mesela ben bazen telefonda oyun, oynamaya başlarken çok heyecanlanıyorum. Hemen aklıma gelir gelmez oynamak istiyorum. Nedense işte. Yani hemen başlamak. Halbuki biraz ee, ön, şey ön bir, bir 10 ya. saniye ya senin o pozisyonu alma. Tam rahat pozisyonu alma yani, 10 saniyeni almak. Yani atla deve değil. Şimdi bunun için ne yapacaksınız? Gençler sizlere ha, sesleniyoruz. mu? Niye Tabii ki. 30 yaş altındaki gençlere sesleniyoruz. Bir, bel ve sırt kaslarını güçlendirmek için neler yapacaksınız? Bir, yoga, yüzme, bisiklet, yürüyüş. E dört onları yaptıktan şey sonra benim oyun oynamaya vaktim kalmaz oyun oynamak istiyorsan bunları da yapacaksın yoganı yap ben sana Üç oyun oynama demem y artı 1b diyorsun yani 3y 1b kuralı hakikaten yoga yüzme ya da hepsini beraber yapacaksın yoganı yaptın ısındın hop girdin orada yüzdün biraz tamam. çıktın hemen orada bisiklet tamam. hop buna Aa, ne deniyordu triathlon gibi bir şey işte oradan koşacaksın yürüyüşünü yapacaksın döneceksin ondan sonra güzel güzel Sadece duşunu al. saçma bir şey o çünkü Londra'da her şey kadar saçma bir şey. Devam evet. edelim. Çok Oturuş saçma. şeklini bozmaması için. En Eski sporları bir araya getiriyor. Evet. Hocam. Arka cebinizde cüzdan ve benzeri şeyler taşımayın. Benzeri dediğimiz cep telefonu yani ve cüzdan. Yani yoga yüzme yoga yüzme yürüyüş sırasında mı yoksa genel mi? Genel olarak. Yani. E tabii canım cüzdan zaten pot yapıyor. Çok da çirkin bir görünüyor? E, o zaman arkadarıma niye çanta koyuyorsunuz? E taşıma zaten onu? E ben burada buradan tekstil burada sektörüne sesleniyorum. Bunun ne alakası var? Ben onu Koymayın diyor. Ağrıtır diyor. Ya ağrır diyor. Bunun ağırlığından ne olacak? Ağrır. <gülüyor> onun ağırlığından bir şey olmaz Bence de olmaz. Ama çok çirkin görünüyor bence de konmasın Evet ya. pot yapıyor bir taraftan Bir taraftan zaten oradan bası yapıyor Bak şu anda bende de mesela cüzdan var Bası bası bası bası Vallahi basıyor. basıyor hakikaten ter basıyor ya bir taraftan da insanın bir noktadan sonra direnajı kalmıyor ee, Onun dışında ne yapacaksınız 20 dakikadan fazla şey yapmayın 20 dakika oyun 10 dakika istirahat 20 dakika oyun 10 dakika istirat. Hani bunu nasıl yapabilirsin Öyle oyun... olmaz ki oyunun Yani bu adam bunu yazan hiç oyun oynamamış hayatında 20 dakika ne oynuyor? Bir kalefet edemezsin 20 dakikada. E sen hala bilgisayarda oyundan bahsediyorsun? Cep evet. telefonunda oynuyorsun. Cep, Cep telefonunda oyunlarda zaten şey hakkım bitiyor. Ya bak o da mantıklı. O da mantıklı. Belki demek ki bu as hak vermeyi tamamen sağlık için yapıyorlar insana. E tabii canım orada büyük baskılar var. Bu şeyin ne derler Amerika'da Sağlık Bakanlığı bir geliyor. Dünya Sağlık Örgütü falan. Hı hı. Hepsi bu böyle oyun yapımcılarına falan ağır yaptırımları var ki bunu diyor 20 dakikada canı bitecek diyor. Sağlıksız olur diyorsunuz. mesela Best Fiance'de okuyorsun bazı bölümlerine geliyorsun 4 can 4 can alıyor. E şimdi ben bir 2 dakika 3 dakika geçemezsem bitti canlar bitti. Hadi daha çok canlar yanacak arkadaşlar lütfen biraz daha. Bazen de tuvalette oynuyorsun ondan sonra bir kalkıyorsun ayaklar kanı canlandır. Kalkamıyorsun. Esas ona bir şey yapsın. Yani evet bir de bunu tuvalette oynamayın Bu terem yani başka bir şey kitap oku bir şey oku. Ansiklopedi oku. Deterjan İki, kutularına bak. Deterjan kutuları artık hiç öyle kalmadı Ege ya. Ona da çok üzülüyorum ya. E var yine çamaşır makinesinin önünde şeyler var. Ha onları düğmeler, oku. İşte basmalı. orada stikerler falan var. İşte bunu alttan kaldırmayın, tutmayın falan diyor. Onları ezberle. Bir şey yap. Yani yap biraz ya. Sıcak olabilir için. falan filan diye camların üstünde şeyler var. Onları oku. Okumanın Vallahi. önemini bir kez daha vurgulamaya çalıştık Modern Sabahlar'da. Devam edeceğiz sevgili sonselerler. Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahların bir interstellar band kaydının daha sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş elbette önemli gelişmeler var. Vedamızı biraz erteleyeceğiz. Buyurun efendim. Mevsim geçişlerinde aslan almanın yolu diye bugün veda edelim isterseniz çünkü geç kalmış bir haber. E, bir ısınıyor, bir soğuyor. Soyacak mı acaba hafta sonu efendim? Isınacak e, mı? Ne yapacağız? Bilmiyoruz efendim. Güçlü bağışıklık sistemi tek yol. Bunları eğer düşünmek istemiyorsanız demiş uzmanlar. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin, gerisini koyverin demişler. Yani <gülüyor> mevsim geçişinde hasta olmanın en kötü tarafı güzel havalar güzelleşiyor senleş gibisin. Onu yaşamamak için şu aralar dikkat etmek lazım. Sonra belli mevsim oturduktan sonra istersen hastalan. Şimdi mecburen ne yapıyorsunuz? Çok özür dilerim. Geçtiğimiz hafta hepimiz sürüm sürüm süründük mü? Süründük. Bu Ege Kayacan baş mikrobu bütün mikroplarını irili ufaklı bizlere yaydı mı? Yüzümüze yüzümüze öksürdü mü hapşırdı mı? Öksürdü mü hapşırdı, hapşırdı mı? Hapşırdı hapşırdı yaptı. Mı Teşekkür Bağışıklık ederim. Bağışıklık sistemimizi yerle eksan etti mi? Peki biz hasta oluncaya kadar bunu, bunu yaptığı için... Onu yargıladık mı? Hayır. Hayır. <gülüyor> Bizde de var hata. Bizde de var. Belki o gün yargılamamız ha. lazımdı. Hayır. Şimdi bir de böyle bir Bunu hasa... yapıyorsun? Al... Keşke gönül alayım. isterdi ki ben yüzünüse öksürmek yerine... ...siz bana hastayım diye şefkat gösterirken... ...beni öptüğünüz, beni okşadığınız için mikrop kapmış olsaydınız. Keşke... O zaman Vallahi. ben de suçluluk hissederdim ama şimdi hiç... Vallahi gram vicdanı sızlamıyordur benim tahminlerime göre. Bir de şimdi bu hasto. Neden? Çünkü sağlıklı. Evet. Domuz gibi sağlıklı. Ama şimdi bu bizdeki mikrop hala hazırda ben on... bizde durduğunu düşünüyorum Faiz. Ona geçerse tekrar. O zaman bize var ya misliyle e... Döner de ulaşır sana gidi yani. Onu, onu, onu söyledik zaten. Öyle Ama... Bir şey olmaz ya merak etmeyin. Zaten vücudumdan ben mikroba atmadım ki. Mikropla baş etmiyor öğren. Ama senin mikrobun ayrı. Fahir'e geçmiş sonra bana geçmiş mikrop. Tekrar sana döndürelecek olan mikrop ayrı. Vücudum özünü biliyor. Aa bu bizim geçenlerde sattığımız mikrop değil mi? Şöyle yapacağız diye. Yani onu mahveder. Valla uzmanlar şöyle diyor. Bir hastalıkla mücadele etmek için büyük konuşmayın. <gülüyor> İki. İki. Buyurun Fahir Bey. Ben e, burada hastalananlara veya hastalanacaklara seslenmek istiyorum. Ya da hastalanan insanlarla ilgilenen... Onlara akıl veren fikir veren insanlara seslenmek Şefkat isterim. göstermesi gereken Kendisi, insanlara. Aynen şefkat gösterin ben size göstermeyi demiyorum. Ama değişik e, bir takım e, ne derler ona e, sıvılarla efendime söyleyeyim bir takım yiyecek maddeleriyle onları iyi edebileceğini düşünen bir zihniyet var dünyamız üzerinde. Eğer onların herhangi birini uygulayacak olsan yemin ediyorum insan kalmaz dünya üzerinde. ...hastalandığımız dönemde bilmiyorum... ...siz ne kadar muhatap oldunuz ama... ...şunu yap bunu yap diyen insanlar oldu mu... ...şunu iç bunu iç esas o değil de şu falan filan diye... ...oldu tabii. ...olmaz ben... mı fahir hepimizin başına geldi. ...çok fantastik ya. şeyler duyduğum... ...çok iyi niyetli ve hani akla yatkın olanlar vardı... ...efendim balın içine e, zencefil... ...taze zencefil limon koyuyorsun... ...onu kaşık kaşık yiyorsun... ...mesela bu yöntemlerden bir tanesiydi... ...bir değerli abimiz şey dedi... ...bir duble rakıyı alacaksın... ...önden bir çay kaşığı karabiber... Bir duble ha, fazla değil. Bir duble onu al tak vur üstüne sonra gir yat. Sabaha kadar güzel bir terle sabahleyin hiçbir şeyin kalmaz. O zaman o rakıyı içmeden kahveyi içmeden de terlesen. Bir şey kalmayabilir. Yok orada esas ya... mesele karabiber. Kahve değil oktay. Karabiber. karabiber pardon. Bir çay fincanı. Kahve başka şey değil. Şey, fincanı bir çay kaşığı. Çırcırda kahve... değil mi kahve? Çırcırda kahve. O da iğrenç bir şey ya. Yani o kadar şeyle karşılaştım ki. Yani insan onlardan birkaçını uygulasan. Bu sefer var olan normal sisteminden de olacak. Zaten karabiberi sen bir birkaçık karabiberi yedikten sonra yatmana gerek yok terlemen için. Zaten fışır fışır boşanır ter. Valla anam anam yanıyorum diye sokaklarda gezmek zorunda Bütün kalırsın. Bütün hastalıkları unutursun ya. Bırakın. Kendi haline bırakın. Siz... Asit dök. Bak asit döksen elinin üstüne. Bu bir yerden keskin bir asit. Hiçbir şeyin kalmaz. E, elim, şey... <gülüyor> elim gitti efendim. Elim gitti. kalmaz. E kalmaz. Işte, Hastalık kaldı mı? Yok geçti hastalığı hiç hissetmiyorum. Yani, öyle olacaksa zaten. Yani buradan şefkat gösterecekleri sesleniyorum. Lütfen. Lütfen mümkün mertebe. Ne, ne desinler peki? O zaman şimdi uzmanlarımızın söylediğini yani geçemedik henüz ama. Ne desinler? Sen çünkü yakın zamanda hastalığı aptatmış adamsın. Ben uzman gibi konuşmak istemiyorum ama illa fantastik şeyleri bir araya getirmeye gerek yok. Mesela herkesin seveceği şeyler. Tarhana. Tarhana sevmeyen ne içsin? Bizim geçen böyle Kemik suyuna çorba. Sıcak sıcak bak terletir o. Biraz acık o içine terletir. İlla terlemeye mi çalışıyoruz bu arada? Ya biz bütün Yok. hastalıkları terleyerek yenebileceğimizi düşünen bir şeyimiz var. Yapımız var. Ama terlemeyi önerebiliriz. Çünkü mikroplar sanki terle beraber vücudun dışına gidiyor. Hay Allah. Onlarda şöyle bir girmiştik. <gülüyor> Hay Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah diye falan çıkıyor. Onlarda güzelce mi şöyle bir ıslak mendile sildiğin zaman öyle bir şey olabilir Faiz. Öyle bir şey var bende. <gülüyor> yani Tıpta <da> öyle <gülüyor> bir şey var. <gülüyor> öyle bir şey var. Ya da şey gibi bol bol işte bu boğazında su atarak aslında aslında yeniliyorsun kendini diye. Yani bir şey tamam öyle de atabilirsin de şey gibi geliyor bana böyle boğazı ağrıyor insanların falan filan onun öyle limonla gargara yapacaksın diye o asidik yapısı şey yaparken boğazında böyle yakarken sanki mikropların çıldıkları <gülüyor> Asikler için deriyorum. Aslında kendinle beraber yakıyorsun onu. E, aynen. Ben de yanıyorum. Vallahi cayır cayır yanıyorum. Bu arada demin söylemeyi unuttuk. E, demin değerli bir abimizin verdiği tavsiyeden bahsederken. Hayır. E, bir kaşık karabiber. Sonra da rakı demiştin ya. Yani e, rakı boyun, zararlıdır. Sağlığa zararlıdır. Sağla zararlıdır. Zararlıdır. Lütfen önermiyor. Şimdi uzmanlar ne demiş? Fitoterapi uzmanı Profesör e, Doktor Erdem Yeşilada. Erdem Bey'in uzman kanalını bir daha alabilir mi? Fitoterapi. Fito. Fito. <gülüyor> fitoterapi uzmanı. Siz nesiniz? Ben beyin Eda'yım. Siz fitoterapi. <gülüyor> bağışıklık sistemine ihtiyaç duyulduğunu, ihtiyaç olduğunu vurgulamış. Ee, güçlü bir bağışıklık sistemi ee, ve doğal koruma yollarını öneriyorum ben demiş. Ee, hasta olmadan önce bol, boy, bol bol demiş kendinizi bitki çayına verin. E nereden bileceğim ben hastalık olup olmayacağımı? Çayına... Her an hasta olacakmış gibi yaşa ama hiç hiçbir zaman sağlığını kaybetmeyecekmiş gibi yaşaman demiş. Demişmiş. Bu, yani demiş. Onun gibi bir şey olmasın. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ne anlıyorsam. Bol bol bitki çayı. Işte. Bitki çayı denen şeyden hiç az etmiyorum. Siz de birkaç defa kırıcı şekilde uyarmaya çalıştım. Hiç oralı olmadınız ama yani bildiğimiz siyah çayda ki ben çaya yeni yeni geçmiş bir adamım. Ee, o da bitki. bitki evet, yani. da bir en bitki. güzel bitki çayı çay. <gülüyor> bildiğimiz çay. Yani sen sevmiyor olabilirsin. Bazılarının tadı e, gerçekten şey. Tadından Kötü. da değil ya. Bazılarının tadı çok güzel ama. Yok güzel de olabilir de. E sen ne o zaman? Bitkilerden ne? çay yaptın. <gülüyor> e tamam dediğin gibi çay da sonuçta bitkisi ya olan bir... Ya uzmanlar şey mi diyor? Bitkileri kaynatın kaynatın için mi diyorlar? Hayır canım. Baya işte ıhlamur için... Kuşburnu için, ada çayı için, zencefil için, ekinezya için... Ekinezya baby diyor yani. İçinde için demiş yani. Bir sürü şey var. O oh, Bir de ekinezya diye bir şey girdi hayatımıza Her ya. Her taraf ekinezya da toplayıp onu şey ee, yaptı. Bizim köyün Ekinezyaşı, ekinezyası meşhurdur. Senin favorin ne Fahir? Hadi bu adam bitti çayına. isminden dolayı saçmalı olsa şey yapıyor. Önyargıyla yaklaşıyor da. Senin şeyin ne favorin? Kış çayı. <gülüyor> Kış çayı mı? <ne> <gülüyor> Eee affedersin ekinezyalı. Kokteyl, e, kokteyl kombo yapıyorlar. Beş tane bir şey. Karanfili koymuş, tarçını koymuş, bir şey koymuş. Zaten tarçının içine girdiği şeyde ben zaten başka bir şey hissedemiyorsun. Böyle bir ağzında bir uyuşukluk. Herhalde diyorsun mikroplar uyuştu. Onun tesiriyle derin bir uykuya dalacaklar. Biraz Hazır böyleyken terli. hemen terli. Hemen terli. Onlar uykudayken terli. La, la bir uyanıyorlar dışarıdayız. Hayda. Ben ben mikropla mücadelesine gayet güzel bir Ben son dönemde uzun uzun hepsinin tadına bakmak için şöyle birer tane denedim. Fırsatın Pe oldu. Pek çoğu hakikaten şey. Yaman. Pek çoğunun da sıcak sudan farkı yok. Yani çok böyle artık tadımı lezzetimi tam oturtamamış üretim yeri. Yoksa onun lezzeti o kadar yok, mı? O da bilmiyorum En şey e? favori benim portakal çiçeği mi? Portakal mı? Öyle bir şey var. Çok güzel. Hakikaten e, çılgın rakamlar vereceğim. Üç bardak getirsinler. Üç bardak içerim. Sevgili dinleyiciler ne diyor? Yayında olduğumuzu unuttuk galiba. Üç bardak Valla bence en güzeli papatya çayı. Papatya mı? Evet. Papatya papat işte hiç. Papatya, papatya çayı saçlarına da sür. O da sararsın. Evet. Valla yemin ediyorum. Bir çıkıyor mikroplar. Sarı sarı mikroplar. <gülüyor> Hayır. Tabi yok ki papatya için Sıcak su iç. Papatya çayın yerine. İyi e olsun abi. O da bitkin. Yazık. O da hep böyle şeyde duruyor. Sen acıdığın için mi bitki çayı içiyorsun? Bitkiler acıdığım için bitki Normal. çay içiyor valla. Yoksa o kadar şey... Ekinezyayı kim yetiştirecek ya? Lütfen Oktay ya biraz... Bu soğum bir... hastalıklarına karşı etkili, çok etkili bir bitki ekinezya. Klinik çalışmalar bu bitkinin bağışıklık sistemini desteklediğini ve vücudu soğuk algınlığına karşı koruduğunu ortaya koyuyor. Ne tip çalışmalar? Klinik. Bundan sonra soğuk algınlığı belirtilerin başlangıcında kullanılmaya başlarsan eğer... 2 3 haftadan fazla devam edilmiyor musun? E bunun salatası Aa, falan yok mu ya? O da direkt biz çiğden tüketsek. Zeytinyağı, sarımsak sos, limon. Bak o en güzeli güzel o. Sarımsaklı yoğurt. Bunu mantının üstüne de dökebilirsiniz. İsterseniz papatya. <gülüyor> o zaman ben papatya da yerim. Yani. Vallahi get getir getişinden... şunu. Şeyine gerekiyor. Getir bana bir demet papatya. Dök üstüne sarımsaklı yoğurdu. Biraz da tereyağı gezdiririm egecin. Hani kenarda onu yerim. Yemin ediyorum elma çayı bak mesela hiç hiç elma çayını niye ben... İngilizler mi hastalığı der ya İngilizler bir sürü şeyin hastası. Yok gelip sideden kilolar kilolar elma çayı ve altın alıyorlar. Granül Hiç anlamadım. Granül Hiç elma çayı Granül mü bilmiyorum kutuda gördüm ben hiç açılmış. Böyle görmedim. şey elmaları ince ince doğrayıp kurutup ondan sonra onları bir de açacaksın. Yok canım suda... nerede nerede? Yo canım seni <gülüyor> saçma. Sonra... <gülüyor> bir de bu bitki çaylarının benim en sevmediğim tarifi hiç içinde de bisküvi falan da banılı olmuyor. Banırsın niye banılmıyor? Ya, hiç öyle değil. Adeti onun böyle banıldığında adet hiç olmuyor yoktur. Ben de. sana söylüyorum. Ne olmuyor? Hiç banılma olmuyor. Yani. Gerçek çaydaki samimiyet gibi değil. Yani, yani bizim şimdi dükkan. Ya da... o kullanımla kullanımla alakalı. İlk çay çıktığı zaman da bisküvi banılmamıştır içine. O da böyle içelim çayımızı Olur mu canım çayın çıkış sebebi o. Hayatımıza iyi bir şey. Çayın çıkış sebebi bir şeye banak. Neye banak? banak. Çay yani. demlek ona banak, banak. diye böyle Çıkışı başta var. var ya. Sümerlilerde. Başlara yazılmış. Vallahi bilmiyorum. Ben o kaynakları okumadım, görmedim de. Yani hiç görmedim sizi. Biraz tarih okumanı kaynakları. tavsiye ediyorum. Evet sevgili insanlar. hastalığı. Siz de okudunuz diye tarihçi biliyorsunuz kendiniz. İnsanın ne noktaya getirdiğini hepiniz bu hafta boyunca yayınımızı dinlerken... ...ibret vesikası olarak karşınızdaydık, gördünüz. Ee, o yüzden sağlığınıza çok dikkat edin. İster çay şey için, ister... Sırımsaklı yoğurt yiyin ama kendinize iyi bakın Pazartesi sabahı zıpkın gibi Fişek gibi karşımıza çıkın ki Yepyeni bir A takımında buluşalım diyoruz Hoşçakalın diyelim Diyelim mi? Diyelim Hoşçakalın Bir gün mükemmel bir gün olacak